Zegen Ulan Dört ses severim Su sesi karas sesi sesi Bir de kırıldığım kollardan çıkan kemik sesi Açık abinin gelip beni öldürdüğünü ha? E, birazcık <gülüyor> bazılarımız Boğazlarımız ben yokum diyor ama hayır. <gülüyor> birazdan ifşa edeceğim. Yayına ister istemez gireceksin. <gülüyor> e, bugün biraz e, beden üzerine konuşacağız. İşte e, bu bedenimizle barışma halleri, küsme halleri, e, bizi beden kavramı içerisinde sıkıştırdıkları noktalar üzerinden konuşup biraz onları açmaya çalışacağız biraz kendimizle barışmak üzerine bir program yapmaya çalışacağız. Çünkü en son bu, bu minvarda yani beden üzerine bir atölye gerçekleştirdik. Ee, bize açıkçası iyi geldi. Gerçekten e, zihin açıcı e, bir takım konuşmalar yaptık. Fikir alışverişlerinde bulunduk. Bize iyi geldi. Umarım bu programda bizi dinleyenlere iyi gelir. Biz de bu aktörümü gerçekleştirebiliriz. E, bugün bir konuğumuz var e, ve e, yine Recepem'den arkadaşlarımız var. Ben o zaman topu önce kolumumuza ataraktan e, bir selam çatma taraflar. Bu arada Derya <gülüyor> ben. Ben de, <gülüyor> yine söylemeyecekti. <gülüyor> evet. E, Soğanda aklıma geldiğinde şevale topu atıyorum ve e, hoş geldin diyorum şevale. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. <gülüyor> Seni gördük. Programımıza geldik. Daha iyi olduk. E, var, ayağının tozuyla aslında şeyden Mersin'den geliyor. E, orada işte yürüyüş yaptılar. E, etkin onun hakkısıyla ilgili çok keyifli geçmiş bize tam aktarıyordu yayına başlamak durumunda kaldık artık hep birlikte sizlerle birlikte dinleyeceğiz şey hikayelerini nasıl geçti Şevval? var güzeldi, çok güzeldi. çok coşkuluydu ee, geçen sene göre daha az kalabalık olduğunu söyledi oradaki arkadaşlar yerelde yerelde kilise kullanmak istemiyorum da yani oradaki orada, evet Mersin'deki arkadaşlar evet. ama ben çok coşkulu buldum çünkü yani bir gerilim var. Tabi o gerilimden dolayı da böyle bir rakamsal azınlık var ama ben bence çok coşkulu ve çok olması gerektiği gibi gördüm. Yani böyle yani hani kazanılmış bir şeyden sonra yapılmış <gülüyor> bir yürüyüş gibiydi. İlk Transprite'da benzettim ben biraz. Yani ilk Transprite'da vardım ve onu organize ederken çok endişelerimiz vardı. Çok gerginlik hani olacak mı, olmayacak mı, ya 200 kişi gelse çok mutlu olur falan diye kuruluyorduk. Sonra patladı bu yani muhteşem oldu, patladı derken hoş, iyi, pozitif anlamda patladı. <gülüyor> Kalabalık anlamda patladı. Aynen öyle. coşkuluydu. Çok genç bir nüfus vardı. Ve hepsi katıldılar en zırıl halleriyle. Güzeldi. güzel yani. Böyle bir alışveriş merkezinin içinden başladı. Orada bir grup sağcı grup vardı. Ve böyle önce bizler giretti, şey yaptılar böyle parmaklarıyla falan, hmm. tükürmeye falan oh. kalktılar. Ama işte, yani bir tane en önde zaten bir sivil polis vardı. Ve işte trafiği kesti. Biz bir kısmı otobandan yürüdük. Çünkü sahile, yani bitiş noktası sahilde, güzeldi, uzun yakın çok güzeldi. Mersin'i seviyoruz. Evet, Mersin'i seviyoruz. Mersin'den de güzel zaten fotoğraf kareleri gördük. Gördükçe onlar bize böyle biraz şey oldu yani motivasyon ve pozitif enerji oldu bizim için. Çünkü e, yani Pride, İstanbul'daki Pride yaklaşıyor. E, hem çok heyecanlıyız hem hani bizim için çok e, önemli bir e, hafta. Ama bir yandan da ne yazık ki endişeliyiz çünkü ülkenin hali ortada takım tedirginliklerimiz var. Ama işte böyle güzel kareler gördükçe ya da senin anlattığın minvalde güzel hikayeler dinledikçe açıkçası şey oluyor. Bizi motive eden bir şey oluyor yani. Ee, o zaman şey devam edelim. Tanıştıralım. Yani kim olduğumuzu, kimlerin burada oldu. <gülüyor> <da> ben... <gülüyor> kim burada ne yapıyor? <gülüyor> e, i̇yi o zaman. Sıradan gidiyormuş gibi evet. olacak da. Pınar ben. Hoş geldiniz hepimiz. Şeyi... E... Tamam, sadece şey söyleyeceğim. Ben yine o ilk yayının başındaki kopukluğumu yaşıyorum. Harikaydı ya pankartları. kadının muamma. <gülüyor> <gülüyor> yani bu <but> tuttu. <gülüyor> Ema da güzel değil mi muamma? Evet yani. Çok güzel. Bayıldım. Öyle işte. Evet. <gülüyor> Hadi bakalım. Ben, ben de kadının muammaya bayıldım <gülüyor> gerçekten. Muamma teması üzerinden gitmeleri falan hani bir çıkış bütün tanımlamaları yapalım yapmayalım. Bu kuyruğa tabii bağlantılı bir şeyler. Çok hoş bir tema bulmuşlar diye düşündüm. Naciye ben bu arada. Öyle zarif evlerimiz. Yani sevdan gidiyoruz galiba. Mersin ve İstanbul işte eee bir de İzmir. Aydın'da Aydın İzmir hafta sonu onun haftası olarak geçirdiği i̇şte bir Orada yani yasaklıydı. Antep, Aydın, İzmir yasaklandı. Buna rağmen toplandığı işte faşistler, hanofurkilerin, transformi insanlar falan toplandığı bir oldu. Ama şey derlerken böyle haberleri falan derlerken şey çarpıcı tabii. Buna rağmen sokağa çıkma eğilimi, buna rağmen kimliğini, onurumuz zaten öyle bir taleple, öyle bir sloganla sokaklarda varlar. Yaşamımızı ve onurumuzu savun Mersin'deki de özel olarak bence şey aldım ben hani oradan biraz daha haber falan <gülüyor> takip ettim. Ee, geçen senekinden daha kalabalıkmış Mersin köşü ve e, şey <gülüyor> aslında yasaklı bir yoldan dayıyormuşsunuz orada. Yani bir iki tane önemli nokta bu. Bir de hakikaten memleket halinin bu kadar şey olduğu, sokakların boş olduğu bir yerde iktidar yönetimi çok daha rahat başarıyor. Ama işte orada böyle gediklikler açıyoruz falan. Onlar da e, hem bizim dinamiğimiz arttırıyor, hem işte o dayanışmayı falan, sokağa çıkma haline, işte kendimizin kimliğine neyse o hani koyduğumuz o şeyler onlara sahip çıkma halinde yaygınlaştırıyor. Bunu bulaşıcı hale getiriyor. O yüzden onlar haftasının böyle coşkulu e, şeylere, yasaklara bilmem nelere rağmen illerde falan böyle... Antep gibi bir yerde falan basın açıklaması yapmak, şu haliyle, o memleketin şu haliyle gerçekten önemliydi falan deyip çok uzatmadım. Selam, ben geldim. İsmi Gül ben özlediniz mi? Ben özledim de sizi. Troll ya. <gülüyor> Baktım hava çok ciddi, ağır ağır şeyler konuşuluyor bir yere gelmez bir şey söyleyeyim mi? Taksim metrosunun her tarafına Ay evet ya. Gördünüz? Neyi paylaştım. Saçma sapan ya. sözde sana. sinir. Tablolarıyla kaplanışlar Her çocuk Müslüman falan. <gülüyor> Orada biri oraya border ucuyla ben geçerken yo yazıyorsun e. Kim bilmiyoruz. Dudamda kırılmış da border değil ve radyodan sıçtıyorsa bulmak istemem ama birisi yazdı. Gördüm. Baya böyle <gülüyor> yakınen gördüm. Neyse çok saçma. Her çocuk Müslüman doğarmış. Asıl bir asıl bir, bir de şey, Türk doğa. Ben de ona takalım biliyor musun? <gülüyor> yani az geldim. Ha gördün mü sen de? de? Şevval da görmüş. Çok Nasıl mikrofonların ya. cızırtısı yok değil mi? Sonradan gelmiş her şey öğrenmeye çalışıyor. Bilmiyoruz ki hiç bakmıyorum. <gülüyor> Dinleyenler bir şey söyleyebilir miyiz? Eğer cızırdıyorsak Şafin bize yazsınız. <gülüyor> Biz cızırdamıyoruz diye. Biz de cızırdamıyoruz <gülüyor> kendimizi ama okay, size şey, e... evet Trollüm bitmiştir trolüm. arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere. Aranızdayım. Biz böyle bir tur tanıştırıyorduk kendimizi de. Ha iyi ne güzel başına evet, geçiyor. Şimdi Eda'da. E, merhaba ben Eda. Yine buradayım. <gülüyor> e, e, beni de umutlandırdı bu hafta sonu olanlar. Hatta böyle Mersin'e mi taşınsam falan gibi. Hayat benim başkalarım diyeyim. Deniz, güneş, pride falan. Güzel tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onların iyi suakları. Deniz Güneş Pride. <gülüyor> Yapalım hemen not oturuyorum. <atabiliyoruz. gülüyor> evet, evet, Toplantıyor nenesine. Onu bir yedi renke sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Deniz Güneş Pride. <gülüyor> Istiyoruz biz tabii. Buradan o kadar güçlendirici, o kadar mutluluk verici gözüküyor ki hani evet. görünen kısmı bir de o ya şey böyle bütün arka planıyla birlikte. Hani çünkü kaygılıyız. Önümüzdeki ayın sonunda ne olacak ne bitecek, nasıl gidecek falan diye laş var ama bir yandan da böyle güzel haberler hepimizi güçlendirmiş ne. mi? Gerçi her gün böyle saçma sapan bir yorumla bir <gülüyor> e, açıklamayla uyanıyoruz böyle yarım kadın işte muamma bilmem ne bunun üzerine zaten e, üzerine döndü söylenler de yani e, artık hani böyle dalga geçip bülmeye çalışıyoruz sonunda ama gerçekten çok sinir bozucu bir hal aldı. Hani, Böyle şey oluyor yani yerinde de oturmak istemiyorsun. Bir şeyler yapmak istiyorsun falan. Hani. Ama hani gerçekten hani bazen şey gibi hissediyorum. Boşa kürek mi çekiyoruz? Tam öyle düşünürken ya hayır öyle değil işte sokağa çıkmadıyız falan diye düşünüyorum. Ee, yani dün mesela vesifem olarak böyle <gülüyor> bir grup <gülüyor> tatı sokaklarına dadandık. Ee, Yüce Cumhurbaşkanımız yine kurulumuz başbakanımız, genel kurulumuz <gülüyor> her şeyimiz yaptık. açıklamadan sonra birazcık canals. bir parça sinirlendik. Çok değil. <gülüyor> Gönül koyduk. Gönülenmedik. Gönül koyduk. Koydu. Gönül koyduğumuz için kendimizi sokaklara vurup <gülüyor> derdimizi duvarlara yazdık. <gülüyor> Ama Aşk. e, aşkla yazdık. E, Gerçekten dün böyle bir bizi güçlendiren e, bir şey yaptık gecenin bir köründe bize iyi geldi. Çünkü bir şey yapmamız gerekiyordu. hani Çok fazla sinirlerimiz bozuluyor artık böyle söylemleri, böyle haberleri <gülüyor> ve hiçbir şey yapamamak e, canı ırtıyor. O yüzden hakikaten ya ismi itekleme Aslında mikrofonlar güzel de Eyvallah tanem hani önceden ay, iki buçuk saatten konuşmamız gerekiyordu artık yirmi filan yani böyle. İsni olur. Yani. olur. 20 20 25 kişilik programımız sıkıntı yok. Okay. Ben her gün yüklarken dinliyorum zaten bu okay. programı bir daha bir daha. Kavgaç. Ya da ya da soralım. Sor soralım bize yazsınlar. Cızırı var mı sesimizi ne kadar net duyabiliyorsunuz ne? Neyse şey kısa ya hakikaten. Böyle de interaktif değil, şey. Öyle interaktif. Öyle öyle. neler yapıyoruz o yani Date yapmıyoruz. Tamam. Yapmıyoruz onlar. <gülüyor> Hayır şey yapmıyoruz. Ya bugün ismi yalnız gruptan en ya, biz ya, ya. ya seksi ses. Kimin sesi en seksi? Ben filan olur. Sizdi yani benim <gülüyor> kafa. Yani değil yani içim gelmiştik. <gülüyor> Programa içim gelmiştik ama burada asla içmedik. Yani. öyle. İsmet <gülüyor> sen kaç haftadır gelmeyiz? Benim sinirim bozuk ya. Her çocuk Müslüman doğar falan diye karalamıştır her yeri. Okey. Neyse. <gülüyor> Zaten, hani, Hristiyan Budist mi? Ama biz de <gülüyor> yazalım kızlar çocuk İbne doğar diye onlar o zaman. Kız onları türellecek mi? <gülüyor> Olan, Kızım <gülüyor> yani yan, o kadar saçma sıralamışlar. Uf, şey. ama gerçekten haklı yani ben de bir metrodan böyle 2-3 günlük çıkarken bakıyorum çok sinir bozucu ya ha, ben şimdi yani şey neyse ki metroyu kullanmıyorum ha, zaman ki, <gülüyor> evet, evet. o zaman neyse yavaştan... ki bugün kullanacağım gece 1'e kadar açık ya içip içip kullanacağım evimde artık ne olmuş? Teshane şenlikleri evet tamam sakin <gülüyor> oluyoruz <gülüyor> Programımıza <o> dayaklıyor ben bir sigar hiç pişkeliyim e, yavaştan başlayalım. Konumuza. E, dediğim gibi hani bugün biraz beden üzerine konuşacağız. E, kim devranmak ister sözü? O zaman şey yapalım. Ben biraz atölyeden aslında bahsedeyim. Oradan konuşmaya bahsedeyim. başlayalım. E, yani atölyede şöyle bir yol izledik. E, atölye moderatörü e, arkadaşlarımız bir takım senaryolar, e, metinler yazıp bizlere dağıttılar biraz gelişti işte seçtik o metinleri. O metinleri okuyup herkes onun üzerine yorumlar işte e, kendi hayatıyla kesişen noktaları örneklendirerek e, bir takım işte açıklamalarda falan bulundu. E, ve onun üzerine herkes de işte kendi hayatında buna işler bir şey varsa ortaya döktü falan. Bu minvalde ilerledi atölye. E, metinler metinleri tam olarak hatırlıyor musun? Ya ilk iki... aslında. <gülüyor> E 2 3 başlık var. <gülüyor> dedem geldi. A dedem. Ece geldi ya. Ece sus e, sen söyle hadi. Evet gibi radyo. <gülüyor> ya, evet. <gülüyor> gel gel daha kızıyor ben şurada. Değer kız gel yerin hazır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ahlakistik. <Ay>, <gülüyor> <Ay, lan, gülüyor> her zaman. Evet. Ben bölmeyeyim devam edin. Ben şey şeyden senaryolarından. Yani şey, e, benim hatırladığım üç ya da dört tane üst başlık vardı. Biri e, <gülüyor> tam beden formlarımız. <gülüyor> yani işte çok zayıf olmak, çok kilolu olmak işte ya da e, o beden formunun idealize edilmiş şeyde şekilde olmaması vesaire. E, İkili Memelerimiz konusu vardı. hani <gülüyor> çok evet. tatlı bir başlık çıkardık oradan memeler ve gerçekler diye. <gülüyor> Bence bugün bunun üstüne yürüyebiliriz. <gülüyor> memeler, ee, evet, memelerimizle işte nasıl ilişki kuruyoruz, nasıl kur, kur, ilişki kurmak zorunda bırakılıyoruz, nasıl istiyoruz bunu nasıl istemiyoruz diye. Ee, ve sevgili kıllarımız vardı. Kıllarımızı ne kadar seviyoruz sevmiyoruz yine bunun üzerinden. Bu şekildeydi sanki. Evet, evet. Yani bunlarla ilgili senaryolar işte döndü. Ya mesela südyen konusu var. hani Südyen'e epey bir konuştuk evet, zaten. Evet. Herkes memelerinden bir çekmiş yani. <gülüyor> bir şekilde. Ya olmaları sıkıntı ya olmamaları sıkıntı ya boyutları sıkıntı. Hani o mesela ne bileyim başlayabiliriz bir şekilde. Hikayeler öyleydi yani. Evet. Südyen kullanmak zorunda kalmak. Evet. Ben dertliyim bu konuda. Yürüeceğim başla. başla al sizi al ben çok keşke böyle detachable olsa arada bir çünkü seviyorum da bazen ama bazen sevmiyorum bazen böyle çıkarıp koysam <gülüyor> ve istediğim <gülüyor> zaman geri alsam yani bir de bu şey çünkü hiçbirini sevmiyorum ve rahat edemiyorum bir şekilde de bol süreç yapmam gerekiyor ve her gün küfrederek gidip bir tane daha deyip naret olsun deyip çıkıyorum mesela. <gülüyor> Ece ne yapıyorsun bugünlerde? Kus yan bakıyorum. Ya <gülüyor> <gülüyor> gerçekten yaşıyorum. çok böyle şey girip sadece o section'a gidip alıp deneyip bip geri çıkıyorum yani böyle. Ne rahat olsun. Hiçbir rahat şeyler arıyorsun aşkım. Ya bir evet <gülüyor> bir, bir gezebilir miyiz akıl verin falan evet. ya. Bu yaşıma geldim yapamıyorum alışveriş yapmak. Ya bizim en çok spor atletler mi sporca atletler evet. mi? Onlarda bir ortak bir Ondan şey yapmıştı yapmış rahat oldu olduğunu, olduğunu. Sıcak bir kapalı <gülüyor> kapalı iyi ya falan. Bence en rahat olanlar böyle şey gibi, tamamı dantel gibi, tırko gibi olanlar. Mesela şu şey, şey var, öyle bir <gülüyor> şey var. Göremiyorsunuz, sek şanslı yedik işi bizde gördüm. Şey var, çantasında yedek şüdyeni gördük şu anda. <gülüyor> Nasıl kullandığını gösterdik. <gülüyor> yedek. <gülüyor> yedek. Gerçekten hele yaz aylarında böyle bir şey beni omuzlarından yere doğru çekiyor yani. <gülüyor> ben, ben de düşün. gelemedim tekrar gibi oluyor, seviniyorum. <gülüyor> tamam. Neyse, kaçırıldığı atölye. için özet. Atölyede ben mi var? Ben de vardı, Ela de vardı. Var. Var. Var. Şu beden atölyesinden hep önce bir atölye yapıp sonra programda onun konuşuyor böyle takip ediyor birbirine. Şımarını da yapayım mı? Ben 3 yılda kullanmıyorum arkadaşlar. Yeeey. Çünkü. Benim... Söylesene. sen. oldu? Ben uz uzatırım şimdi de. Aşkım ben bugün biraz suysuzum. Sevgili dinleyiciler. <gülüyor> ben bugün <gülüyor> biraz suysuzum. Yolda her çocuk Müslüman görüp... <gülüyor> Bak <Ben gülüyor> o kadar <gülüyor> uyusudum <gülüyor> ya. Doğru gördüm, sinirlendim. Zaten bütün gün çok da şahane geçmemişti ama en son yolda mutlu olmuştum. Ellerim boyu başlamış yapmış böyle yakımıksalar. Ben de uzun süredir gelmedim. Memestendim aslında. Geç falan da kaldım. Her çocuk Müslüman doğmaz. <gülüyor> Aralarda da Müslüman. Her çocuk geldi. <gülüyor> <gülüyor> Memeden Çok gelmedi. Hala hala gelmesi gerek. <gülüyor> sen gelmeden gelmiştin aslında. Sinirlendim <gülüyor> metroda gördüm böyle şeyler. Evet, ee, o yüzden bence Siz hiç de bakmayın de. bana. Mesela sen planı söyleyeceksen sen söyle peki o <gülüyor> <gülüyor> İsmi kendi söz hakkını kopya devretti galiba <gülüyor> evet. yayın boyunca. alırım. Her çocuk Müslüman doğmazlar devam ediyor. Şimdi dayatmalardan gelen o doğuştan getirilen bize uygulanan dayatmalara bağlayıp memeye de yere döneyim o zaman. <gülüyor> ya evet ya şey e, çocukluğumdan beri sevmiyordum zaten ve küçükken de çok büyüktüm yani ilk, ilk şey yaptığı zaman işte ergenlikle birlikte büyüktü yani bir küçük çocuk bedeli içinde çok büyüktü bence ve çok rahatsız edici işte bir şey giyiyorsun ve olmuyor sürekli burada çıkıntılar var zaten o ilk yine o tabularla şeysin ya böyle memelerini saklama olayı falan bir süre zaten kavgur gezdim falan hatırlıyorum çünkü şey belli olmamaları gerekiyor falan sonra dedim ki, ben yani kadınsam memem var bunu herkes biliyor neyi saklıyorum ki pardon da yani nasıl yapabileceğim bunu diye gayet dik oturmaya başladım çünkü kambur olmak istemiyorum ileride. Mesela bak, bu da bedenle ilgili bir şeydi. Neyse ondan sonra işte aradan yıllar geçti. Sonra baktım bunlar her türlü işte niye sarkmasın birileri beğensin diye. Yok efendim sağlıkla ilgili değil bir şey değil. Ben bunu niye kullanıyorum dedim bu kadar rahatsız olduğum bir şeyi. O zaman bundan sonra kullanmayacağım dedim. Ve kullanmamaya başladım yani. 3 yıl oldu çok mutluyum. Sarkma oranında değişen bir şey yok. Yani süden kullandığım yıllardaki sarkma oranıyla aynı. Sağlık ilgili hiçbir problemi yok. Yani oradaki kaslar yağlar neyse o dokularla ilgili südyenin yaptığı hiçbir şey yok yani hayatımda. Ve en son şey e, şunun cesaresizliğini yaşıyormuşum açık renk veya desensiz bir şey giydiğimde içine mutlaka işte ya o spor atletlerden ya bir şey giyiyordum ki işte uçları tam bütün o göğsümün formu falan belli olmasın diye. Sonra durdum dedim ki yani bu ne saçmalık dedim sen zaten saklamama üzerinden hani südyanız çıkarttın hani hem rahatlık hem saklama üzerinden ama şimdi beyaz giymiyorsun çünkü uçları işte kahverengi uçları belli oluyor falan öyle iş mi olur dedim yani bu cesareti göstereceksen artık onu da takmayacaksın falan diye baya böyle artık şey düz renk veya desensiz işte ya da beyaz şeyleri de içimde hiçbir şey olmadan giyiyorum ve yine bunda değil yani inanılmaz keyifli bir şey evet herkes size bakıyor işte hani ya bazıları çok taciz yani her türlü taciz geldi bazıları gerçekten böyle yiyecekmiş gibi, iğrenç iğrenç bakıyor. Bazı şaşkınlıktan böyle dibinize düşüyor. Çünkü her türlü sizin hayatınıza dair bir şey değil o anda o beden. hani Onun mutlaka söz hakkı olduğu bir şeymiş gibi. Böyle bazen işte şey yapıyorum, hiç görmezden geliyorum ve geçip gidiyorum falan. Tabii ki içten içe neler, neleri neleri söylüyorum kendime ne, neler umursuyorum ama sadece şey diyorum, boşver böyle geçip gittiğin o yolda o baka kalsın ve afallasın ve saçmalasın kendi kendine yani. Çünkü bizim hak, üzerimizde bu kadar söz hakları yok. <gülüyor> Bunu söylerken de öyle işte rahatsızlık veriyor. Onları rahatsız etme isteği daha da keyifli yani. Neyse çıkarın sütyenlerimizi. <gülüyor> ama uzattıkça uzattıkça uzattıkça. O da yorucu. Ya çünkü taşıyorum ben bunları. Ve yani süre <gülüyor> yardım ediyor bir <benim> <gülüyor> hakkında. Yani ne yapayım? Benim hava durumu gibi ya. Bazen takıyorum, bazen takmıyorum. Valla ben bile bilmiyorum bugün takıp takmışım. Evden çıkarken böyle giyinirken ne kıyafeti giyeceğinizi bilmezseniz, o kadar random. Yani o ana kadar biliyorum zaten. Ya bir şey transfer edeyim mi? Bana seksi geliyor ya. <gülüyor> Bence de seksi olabilir tabii. Yani <gülüyor> de, özellikle hani partnerimle falan çok seksi geliyor. Soyması güzel diyorsun. Evet. Çıkarması güzel. Fantazi olarak. Ya tamam yatar yani yatak demeyeyim de partnerinle görüştüğünde mesela... Aksesuar olarak taktığım tamam. bir şey olsun mesela yazıyormuşsun. Bugün stüdyan giyer misin? <gülüyor> Akşam seviştirdim. Oluyor. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen bugün stüdyan giyer misin? <gülüyor> Okey tamam. Ben sadece bunu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ona göre yani o aklısı olmaz. arkadaşlar. Ve Derya Suçen'i seviyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Pınar'ın dediği bir noktaya ben de <gülüyor> böyle galiba tıpta mı ne? Biri bilmiyorum. Benim bir tane e, doktora gittiğinde. Bu ne? Anadolu kamburu bu demiş. Ve Anadolu kamburu diye bir şey var. Neden? Daha çok böyle Anadolu'da kadınlar özellikle yani Erkekler de aslında insanlar itaat etmekten böyle eğilmekten ama özellikle kadınlar da biraz da memeyi saklayıcı. Aşkım sen böyle canımıza şey gösteriyorsun da onlar görmüyor. <gülüyor> yani işte hafif kamba yapın kendinize. Ah, oh. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle bir eğilmek falan o boynun şeyinde oh, olur. Ee, hmm, ergenlik zamanı özellikle tam emeler çıkarken filan. eğilmekten filan. Bu böyle öğütüveren bir şey mi? Öğütüvermek ver, değil yani. Durum tespitleri. Ya bu adilık hamuru deniyormuştu orada yaygın yapuluyor. görüldüğü evet, için yani halim memeleri bir şey gizli mementrik çok, çok yani. öfkelenmiyorsun hayır yoksa de <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bitti artık ya dayanamadım <gülüyor> şey için mi <gülüyor> e, hani öğüt verilebilen bir şey mi diye sor diyor şey var. ya bu aslında böyle yine hani sesli dile getirilmese de bir şekilde yani o erkek olana kadın olarak senin zaten her daim bir utanman gerekiyor ya bedeninden. Bu aslında bayağı bize öğretilmiş bir şey. Hani ve açık açık memelerini saklaman gerekiyor demiyorsa bile hani o kadar da dik oturma. İşte bacaklarını ayırıp oturma mesela. Çünkü orada bir vajina var yani. Hani senin onu o kadar alenen ortaya koymaman lazım. Ya da işte ne bileyim pijamanın iki düğmesi açıldı mesela ya da gömleğinin. kapatsan onları memelerini mi gösteriyorsun? Yani zaten hani açık açık bir erkeğin yanında memeni kapatman gerekiyor denmiyorsa bile bunu söylüyorlardı aslında yani. Baya baya öğütleniyorsun yani. Hani kambur durmayı da artık hani şey hem, hem, hem belki şey, görerek de hani sen diyorsun ya böyle kötü kötü baktıklarını ha, ha, mesela ha, ha, hissediyorum yani onlara maruz kalmamak için kendini kapatıyor falan gibi de bir şey. Bedeni genel olarak sergileyerek çıkmış. gezmek oturmak gülmek falan kadınlarda fazla görülen bir şey yani hmm. böyle swipe sergileyerek dik duramak hmm. zor oturuşumuz da öyle ya yani. işte metroda kapıldığımız yani bugün her şey metroyla ile ilgili <gülüyor> için her çocuk Müslüman doğmaz arkadaşlar değil <gülüyor> bırakın çocuk istediği gibi de olsun ya <gülüyor> bu arada şey çok tatlı bir video var ya asla şeyi yapanın e, kurgusunu vesaire isimlerini maalesef hatırlamıyorum ama hem hesaptan paylaşırız hem de ben anlatmak istedim birazcık. Şimdi orada işte kişi sabah uyanıyor, aynanın karşısına geçiyor ve işte önce iki tane göz takıyor kendi bedenine, sonra işte bir ağız takıyor, bıyığı takıyor, memeleri takıyor, memeleri boyuna göre takıyor falan. Bugün ne olmak istiyorum gibi böyle yandaki dolaptan çıkarıp böyle bütün hepsini takıyor ve şey işte mesela atıyorum video şöyle gidiyor. Önce, önce galiba işte meme takıyordu, küçük takıyordu sonra bakıyor böyle falan diyor. Büyükleri takıyor. Ondan sonra alıyor bir tane işte şey şapka takıyor. Ondan sonra işte eline bastonunu alıyor falan. Bisiklete gidiyor bilmem ne. Sonra biriyle karşılaşıyor. O da tam tane. Yani birisi e, toplumsal olarak erkek görünümünde birisi kadın görünümünde. Ondan sonra eve geliyorlar. İşte bunlar neyse flört ediyorlar. seçmeye başlıyorlar falan. Bu arada hani anime çizgi aslında bunlar. Ondan sonra şey belli bir süreden sonra böyle memelerini çıkarıp değiştiriyorlar. İşte bıyıklarını çıkartıyorlar, değiştiriyorlar falan işte gözlerini, ellerini falan filan bilmem ne. Sonra tekrar sevişmeye devam ediyorlar falan. Şimdi şey Ece hani arada bir çıkartıp koymak istiyorum kenara Hı -hı. ama arada seviyorum dedi ya o geldi aklıma. Yani o kadar tatlı bir video ki keşke gerçek olabilseydi yani. Bence de. Portatif olmaları. mı? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Hesaptan, hesaptan evet, paylaştık. Evet. Herkes Başka ne konuştunuz atölyede? Evet, daha da nasılsınız derdi. <gülüyor> daha da <daha> ne konuştunuz? <gülüyor> Biraz meme mevzunu şey. Ya kendi memelerimizle ilişkimizi konuşabiliriz. Mesela ben, ben şöyle görüyorum, hani Reçim bu ederiz. her şeyi cinsiyetli, cinsiyetli bir hale getiriyoruz ya. Hı -hı. Yani benim mememin boyutu, hani bu tamamen anatomik olarak, bir, bu arada terimleri yanlış kullanıyor olabilirim. Anatomik olarak herkesin bir memesi var mesela. Bunun büyük veya küçük olmasının bir cinsiyete atfedilmesi böyle. Benim mesela sinirimi bozuyor. Şu olabilir. Bir göbeğim var ve sevmiyorum göbeğimi. Gidip işte liposu mı yaptırıyorum? Spor mu yapıyorum? Neyse. Öyle. Çünkü aynaya baktığımda onun böyle görünmesini sevmiyorum. Tamam mı? Benim bu beden formunu istememe halim tamamen kendimi nasıl gördüğümle ilgili. Tamam. Parantez açıyorum. O estetik algısını falan filan kendi içimde tarçıp hallettiğim halde göbeğimi sevmiyormuşum mesela. Veya işte Döme yaptırmak gibi mesela burada bu işareti istiyorum ben. Kadar basit bir şey aslında. Hani beden, bedeni herhangi işte cinsiyet ya da ya bu arada tam tersi de, okey. Hani tam ne tersi. aşkın kendi mi? Söylemedin daha. Bir yere geleceksin değil mi hala? <gülüyor> <onu yolluyor böyle> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Gelmedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> mi? Ne, Neyi ve tersi? Yani aldım ya hayır, bu, bunu cinsiyeti atfetmek şey üzerinden edecek. değil de bedeni veya herhangi Aha. bir vücudu. şey okumak lazım. Ben nasıl istiyorum vücudumu gibi okumak lazım. Evet. Hani anca. biz aslında atölyede de biraz hani bu işte mememi istiyorum, bazen istiyorum, bazen istemiyorum. Bazen boyutunu seviyorum, bazen sevmiyorum falan bunları konuşmuştuk hani. Daha satılamıyorsa. Evet, evet. Öyle yani yani tersi de bir peki. Tersinden evet. de şey işte e, cinsiyet üzerinden konumlandırıp beden formunu böyle istemende okey zaten. Ha. Hani ha. o yani bir ...insanın kendi bedeniyle olan ilişkisini tamamen aslında kendi üzerinden, kendisinden doğru kurabilmesi bahsettiğim şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onadım, evet. Öyle işte. Her eve lazım dedik adeta. Yani orada şeye, bir eleştiri, eleştiri de mi var? Anlamaya çalışıyorum, kapalı geldi. Evet. Hani şimdi böyle önce işte feministleşildi ve olan form dayatmaları reddedildi ama reddedilirken bazen tersine düşüldü. Bir dönem mesela işte bir takım şeyler kadınlık rollerinde yapılması, beklenen bir takım şeylerin yapılması da eleştirildi. Sonra ona da sahip çıkıldı ve isteyen istediğini yapara gelindi. O arada eleştiri üstüne, eleştiri, üstüne eleştiri, üstüne eleştiriyle bugün olduğumuz yere geldik yani Bugün evet, herkes yer yani. değil mi? Öyle bir şeyden bahsettin mi az önce sen biraz? Evet. Ha, tamam. <gülüyor> Doğru anlamışım. Ona Öyle şeylerdi değil mi biraz? Bak, O zaman estetik hakkında ne düşünüyoruz mi? mesela? Başka bir de işte. Anlamışımdır. Ben bir her de. çocuk Müslüman doğardayım. <gülüyor> <gülüyor> Bugün böyle. Evet, what about estetik? Estetik hakkında ne düşünüyoruz zaten? Ya mesela direkt birebir alakalıydı da ben şeyi çok merak ediyordum. Ee, atölyede ableism ya da işte böyle hani o bir şey konuştunuz mu? Yani beden konuşken Değil Orada ya estetik de mesela o da o da birden. <gülüyor> bu değiştirme ve başka bir şey isteme hali her zaman başka bir şeyden çok nefret ettiğin için bir şey değiştiriyor olmanla vuku bulmuyor yani. mesela, mesela ben şeyle evet. ön kabulle evet. demedim. Biz bugün şimdi bizim düştü bu ameliyat ameliyat meselesi çok Hı. tartıştığımız bir şey. Ee, yani bu ameliyatlar işte beden inşası vesaire aha, aha. hani bir grup insan için var olan bedeninden nefret ettiği için ya da değişikliğe ihtiyaç duyduğu için bu yola giderken bazen de başka bir şeyi daha çok istediğimiz için de bu değişikliğe gidiyoruz. Mesela benim vakam böyleydi. Hiç hiçbir tarafından nefret etmiyordum. Hiç bedenim hiçbir anında hiç tarafından nefret etmeden sadece başka şeyi daha biraz daha fazla adını. istiyordum aha. öyle evet. bir değişimim oldu. Ben de yaptıracağım memeleri mi bu arada? Şaka değil. Bir ara böyle Her zamanım, zamanım da da. Aşamaz, <gülüyor> Zamanın ve para oldu. ve para Ne dayanamaydı abi. Ne şemal başladı ya. Şemal yeni açılıyor. Yürü buradan. Yani mesela işte saçımızı boyatmak, rengini değiştirmek, dişimizi yaptırmakla ilgili bu kadar çok söz dönmezken. Evet. Neden meme yaptırmak bu kadar... Her taraftan eleştiriyorum. Ay öyle istiyorum ya. Yani. Orada mesela teknolojinin de ilerliyor olması mesela benim kafamda hep bu tür şeyleri de getiriyor. Ya işte, e, mesela işte bacağı yok bacağı var artık atıyorum ki. Yani evet. bir sürü bir sürü şey yapılabiliyor bununla Hı, ve evet. atıyorum biyonik gözü var falan. Yani Hı. bir sürü bir sürü şey olabiliyor. Oysa ki yani illa işte kolum koptu da yaptırıyorum olmak durumunda da değil artık o noktada. Yani yarın belki onu üçüncü kol isteyeceğiz. Yani onu istiyorum olabilir evet. Bir tane haber vardı ya böyle kadın gözlerine şey, ameliyatla kör ettirmişti. Ben çünkü böyleyim ve istemiyorum. Hatırlıyorum ya. Hatırlıyorum. Bunun bayağı olay İsmi olmuştu. İstimi vardı sanki bir de. Şey var mesela e, yani doğuştan gelen bir şey diye tahmin ediyorum ya da sonradan ediniyor ondan emin değilim ama kişinin kendisinde var bu. Mesela işte sol bacağımı dizimden aşağısını ben hissetmiyorum ve kabul etmiyorum Hı. diyor. Yok o diyor Hı. ve onu kestirmek için uğraşıyor. Ay, Kestiriyor. Ve de, evet o bedenin o uzunluğu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani, adı da ameliyat. Şey, Onun başka var. bir yer şeyin yok. adı. Ameliyatın şey adı. Evet. Ampute etme ameliyat ama şeyin altında böyle geçiyor. B D S altında böyle geçer. Mantıklımış şu. Benim kolumu alım benden diyorsun falan. Yani o hani illa Artık üçüncü kolu istemek veya işte olmayan hani e, ya da tırnak içinde eksik kalan o parçayı tamamlamak üzerinden değil de kendi bedeninde değil, bir değişiklik. Gayet yapma. efektif o hani düşünülür, efektif olduğu ve işte o beden, bütün beden formunun böyle olması gerektiği o idealin idealistliğin altında. Hayır arkadaşım ben bu bacağı istemiyorum diyor yani ve bunu yapmaya da bence hakkı var yani. Bir de mesela bedende değişiklik yapmak dediğimiz şeyi nereden sonrasını böyle büyük dramatik bir değişiklikmiş gibi tanımlıyoruz. Yani Bir de biz kimizi Her gün tanımlıyoruz. kesiyoruz Aynen. mesela Aynen. hani her gün değilse bile tırnaklarımızı kesiyoruz, saçlarımızı tarıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Onlar böyle en görünmezden en görünüle kadar koskoca bir sıkalayken bir yerden sonrası mesela bedende yapılan bir değişiklik başlık, başlığını alıyor. O orada neler devreye giriyor yani aslında filan filan. Söyler de var, aklımdan gidecek. Zaten doğal ne ki, doğal var mı? Doğa doğadan ve doğaldan bahsedebilir miyiz yani bugün bahsedemezken bir yandan da neye bedeni ne yaptığımızda bedenimizde bir şey yaptırmak demiş oluyoruz yani her daim bedenimiz bir şey yapıyor, hardeyiz zaten biz yerken, içerken, yaşarken, nefes İşte özellikle bizim toplumumuzda cinsellikle ilgili hem bir şey e, yasak oluyor toplumun çekiciliğinden konuşma isteği var ya. Hı hı. Cinselliğe bağlanabilecek herhangi bir yerde galiba artık. Ekstra bunu yap bana şey. hani direkt sordun ya nereden itibaren Hı -hı. bir şey oluyor? İşte cinsel bağlanan herhangi bir yerde bir olay oluyor galiba. Hı -hı. Bence de. direkt cinsellik değil ya. Ya mesela işte atıyorum o kadının doktor kontrolüyle işte gözlerini kör ettirmesi mesela atıyorum ki <gülüyor> bir, bir çoğumuza, Tabii canım yani internette ne sansasyon oldu. Kadın deli gibi döndü bütün haberler. Herkes onun üzerine yorum yapabilir. Herkes onun üzerine konuşabilir. Falan evet, tabii, de, yani öyle bir şeyde bir hissediyoruz yani. ya kendi kendimize yorum evet. yapıyoruz falan. yani Ya suçlayan ya da nasıl yapar falan. Niye izin veriyorlar? Ha, yani, kim izin veriyorsa ya. yani. <gülüyor> Onda meçhul. Annesi babası yok mu bu çocuğun? <gülüyor> <gülüyor> Müslüman doğmamış mı o? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. İsmi kaybeder. Çok <gülüyor> ol, olması İsmilenmiş. gereken bir biçim. Yani önceden işte okunmuş, yazılmış falan. Sonra o biçime uymayan her şeye o şeydi yani. Eee Ters düştüğü yer orası şimdi onun ismini bilmiyorum. Belki ben ben kimlik olarak okuyorum. Hani işte norm dedi zarife. Sağdan bir norm geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yok Marta. Dün martırıyorum. Ya mesela buna da alakasız bir yerden bir şey aklıma geldi de bir ara ben işaret dili öğrenmeye çalışıyordum ve Türkiye'deki bu şeyi işte hani duyma engelliler ve hani işaret dili öğretmenleri, okulları, bir sürü böyle yani şeyler var, kurumlar da var. Ve bunlara dair böyle bir şeyler öğrendim. Yani merak edip bir de daha neler şöyle, mesela tam olarak? Da, en son gösterdiğim <gülüyor> açıklar Bize bir şeyler <gülüyor> derken eline yaptığın derece açıklar mısın? Ne hareketleri demek? Hareketleri değil. Şevbul'in <gülüyor> sorduğunu ne demek? Durum, açıklar mısın öğrendim. <gülüyor> Bu lezbi yani. <gülüyor> <gülüyor> nice. Teşekkürler. Merakım ee, giderildi. Hareket yani hani ne demek? Gesture'lar değil de e, durum nasıl diye. Mesela e, şey, işitme Yengeç Çocuklar Okulu'nda işaret dili kullanılması yasak. Çünkü çocukları ses çıkarmasını istiyorlar. Hmm. Çocukları ses çıkarmaya teşvik etmek için de başka bir iletişim yolunu bir şekilde onlara kapatıyorlar önünü. Ve yani aslında ne kadar, ya aynı şey olduğu için böyle çağrıştım buna. Yani bir tane iletişim <gülüyor> normu var. <gülüyor> Ve işte bunu öğrenmek durumda, ses çıkarmak durumundalar, konuşmak durumundalar diye. Oysa ki olabilecek alternatif bir sürü iletişim yolu varken bunları biz asla ı -ı yapmayalım diye önünü kapatıyoruz ve baya büyük yasaklar varmış önünde falan yani. Öğrenemiyorlar. Hocaları falan işaretli asla konuşmayacaksınız çocuklarla. Böyle çok katı hepsi falan gibi durumlar varmış yani. Fışizm. Evet, ne kadar korkunç. İşte beden de asma, biraz. Travmatik böyle iğrenç. Evet. Fışizm. Beden yeniden bir yere gelecek ama oluttum sonra. Şaşırdık mı neyse. Hayır neyse. sen Müslüman'dan <gülüyor> her okay, <gülüyor> <gülüyor> şu ginseng'ten olması galiba. Oje yayılmaya başladı. Ay bulaşıcı mı ya <gülüyor> neyi mi? Bulaşıcı tabii. Başsın şöyle. <gülüyor> ne dememiz filan. Evet ya yani birader. Şey. Evet şey. bence de yararsız. Niye bu program böyle? Normalde rap keser durur yüzlerce şey söylemek isteriz diye. sonra. sonra. Tamam. bir müzik gireyim ben belki buraya gelelim. Tamam. Bu parçayı eceye alalım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum lan? <ben? gülüyor> Süper teşekkür ederim Niye bana baktın Ece Erman'a derken? Çünkü arkamda üşendim arkadan. <gülüyor> Gözler kalbin aynası. sayıca bana bak daha bakıyorum. Ne fark Gözlerim eder mi? Gözlerimde ya. derken. Sen ben mi var ya? Yok aşkım doğru söylüyorsun. <gülüyor> Okey hadi ben şarkı giriyorum. Hadi gittim bayrosun. Klizon, gezegen olan. Klizon, Herkes şey sigara içiyor. Yok, dönmediler. Kimseyi <gülüyor> toplayamadık. Evet, Olsun biz buradayız. Kalanlar istediler. bize yeter. <gülüyor> bir adet kozmonot Osman'la. Doldular yani. Yok evet. bir daha kozmonot Ay, de, kozmonot kozmonot. Hatta muhabbet ediyorlardı. Yayını trollüyorlar. Olmaz. Şevacım gel biz yapalım yayını. Boş ver onlara. Ben şöyle oturacağım. Bak, şey Allah! Evet, yani yani. Haydi bakalım. Yayındayız bu arada <gülüyor> Tamam, biz yeni geldik. <gülüyor> yani ne yapıyorlar yayınlar? Ay, burada mazeret bu bu izni imzalıyor. Azalesi azalesi azalesi azalesi azalesi yayın olsun <gülüyor> öyle. Radyoculuk normlarının dışına çıkan. Ya aynen her şeyin dışındayız. Ya razıcılık mı ne? Geçen hafta insanlar sözünü kesip yüzü açtım ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç. Şey. İşte modere etmek diye ben buna derim. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Tabii domi etmeyi de seviyorum. <gülüyor> bir gün yapamadım <gülüyor> şunu ben. <gülüyor> Hep canımla cicimle. Ya aslında böyle gülüyoruz, eğleniyoruz falan da şeyden bahsetmek gerekiyor ya bugün işte Çilemin davası ile ilgili verilen hmm. cezadan. Ya o kadının önüne girse mi yazıyor? İnanılmaz güzel evet, değil mi yine? Evet. Bilmiyorum. Giderik de Çilem politikleşiyor gerçekten. Mesela diren anlatıyor da... Sen O tişörtü de yani eğer kendisi evet, seçtiyse... Evet. Helal olsun. O, o evet yani ya. O tesadüsü enmiş galiba. Anne mi oldun? Neymiş? <Gülüyor> Bilmiyorum. Ya açıklamalarında şey var. Bilmiyorum. Hatta hakim çünkü kendisine hakaret olarak mı yani mahkemeye hakaret olarak o tişörtü kabul etmişler. <gülüyor> Tüçünün doğruluğuna falan ya öyle yerlere götürmek istemişler galiba karşı avukatlar. Hani Çilem'de şey diye açıklamasını yapmış yani şey, üstü başı kanlı olduğu için ilk başta şey yaparken teslim olmaya gittiğinde falan. Annesi okuma yazma bilmeyen bir kadın kaldı ki bilgi izleyeceğim. Gidip rastgele bir tişört seçip getiriyor hani temiz bir şeyle çıksın mahkemeye böyle çıkmasın diye o tişörtü seçmiş oluyor yani hani bir tesadüf yani açıklaması var. Ama boyununa bakar mısın? Evet mı? inanılmaz yani. Şey çünkü yani. var ya Karşı hani mahkemeye işte, düzgün yani biz bu nefret suçlarından biliyoruz yani mesela hmm. katiller, suçlular işte şeyle gidiyor hani takım elbise avukatlar takım nebise giyin diye tembihliyor katilere. Evet Aslında iyi halde. Yani i̇yi halde evet. Yani, iyi oluyor, oluyor var demek ya. Demek falan bakıyor demek ki yani hakinlere hmm. falan. Yani ben tamamen şey olduğunu düşünüyorum onu. Şöyle. Yani, aynen göstermeliklerimiz evet. bir şey yani. Tabii ki dedim Ama aynı, bak şimdi söyleyeceğim. Aynı kıyafet olayı şöyle tersinden işliyor. Ee, etek giyen biriyle pantolon giyen, giyen birinin tecavüz uğraması aynı cezaya şey tekabül etmiyor. Çünkü eğer etek giyiyorsan daha kolay e, ulaşılabilir olduğu için genital bölgenin suçlu daha suçlu ama yok pantolon giyiyorsan e, suçlu daha az suçlu çünkü pantolonun onun açması daha zor ya senin de biraz olsun rızan varmış diyorlar. Ve bunun Hı. üzerinden ceza indirimi aldı. Ben tam tersim ben de tam tersim ben, ben de, de, de, de <gülüyor> <direkt yok. gülüyor> tam ama bir yandan da öyle de yani oradan aldığı cezayı diğer yandan da indirime getiriyordur mesela evet daha kolay ulaşıyor ama tahrik etti bana falan deyip onu da oradan kurdu. Çünkü kabuk sabuk indirimler yani gerçekten ya bir şey söylemek istiyorum ya bu adamların bir demeyeyim adamlar demeyeyim e, adamların diyorum evet. abi yani çok ben galiba yaşlandım herhalde falan <gülüyor> ya bir alan var ve yani adamlar yıllardır burada bu eril diyoruz e, patriyatta diyoruz erkek diyoruz falan yani bir alan var ve orada yıllardır at koşturmuşlar ve iktidar meselesi yani alanlarını kaptırmak istemiyorlar evet, bu evet, kadar evet, basit evet, yani. bu bedendi evet. normdu kıldı tüydü Sütlen'i de icat eden bir erkek, işte kadınların evlerinde permatik olmasının sebebi de erkekler, bir sürü şey... Gayet bu alanı bırakmak istemiyorum. Bu çok anlaşılır yani bir şey, yani çok ilkel çok çok bir taraftan. Çok kom komitif bir şey yani evet, yollar yani çok... için ve niye vazgeçsin? Ha? Aynen, ya, aynen. Asıl. Biz çok mücadele ederiz yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yani <çok, çok> <gülüyor> olmaz, o iş olmaz. <gülüyor> ben söyleyeyim. Bir sağ ol Şevam. <gülüyor> o iş öyle <gülüyor> Çok motive ettim. <gülüyor> <gülüyor> o iş öyle kolay da olmaz yani. <gülüyor> Vallahi yılmıyoruz. <gülüyor> Yılların aktifliği geldi. Sloganla. Yaptığı motivasyon konuşmasına <gülüyor> bak. Ay daha çok ekmek yememizle azam. Ya ben bizim bizim için bunu seviyorum <gülüyor> da yani adamların daha kriteri evet evet. bir yerden bunu. Ve şöyle yani. de bir şey var. Edinmiş haklarımız da bir son yıllarda ciddi anlamda kaybettiler yani bu ülkede. Ve çok mücadeleyle 90'lı yıllardan bahsedeip hani böyle neyimeliyim? minik minik edinilen haklar çapçap diye böyle son 10 yıldır falan elimizden çok çok basit bir şekilde. Yani, Katıldığım konferanslarda bahsedelim. konuşmaya genelde şöyle başlıyorum. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şey var? Bir Çük Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. <gülüyor> ee, yani patriyarka diyebilirsiniz siz ama ben bilhassa Çük Cumhuriyeti demeyi tercih ediyorum. Çünkü yani bunu kadını, erkeği, kedisi, köpeği, LGBT'si çükete evet. par haldeyiz hepimiz. Ee, biraz tabii biz kırmaya çalışıyoruz bunu tabii ki de. Yani ama genel şey böyle bunun üstüne işte aile inşa etmişler, dini inşa etmişler, devleti inşa etmişler. Hepsinde bir cinsiyeti var ve hepsi de erkek. Evet. E, ve işte e, bunu ben tabii ki trans perspektiften bir şeyler anlattığım zamanlar işte trans bedenlerin, trans deneyim yaşayanların, toplumsal cinsiyet ifadesi, heteronormatif olmayan insanların da hiçbir zaman sistemle bu yüzden de barışamayacaklarını Ama özellikle trans deneyimlerin hiçbir zaman beyazlaşamayacağını. Çünkü o üzerine sistem inşa edilen devlet, aile gibi kurumlar inşa edilen o çük, demir, de, çük cumhuriyetinin temel direklerini sarsıyor. Çünkü sırf var olarak, sırf sokakta kendisi yürüyerek, olabilir. kendisi Hı. olarak aynen öyle. Dolayısıyla hiçbir zaman yani uzun süre de barışacağını zannetmiyorum. Beyazlaşamayacaklar yani hiçbir zaman. Sistemle okey olmayacak. Sen çocuklu olmayacaksın. Fabrikalara işçi yetiştirmeyeceksin. Pahalı okullara çocuk göndermeyeceksin. Cihangir'de oturup 5 liraya bir tane çay içemeyeceksin. Vesaire vesaire. Dolayısıyla ama yani keşke herkes böyle düşünse diyor. Çünkü şu anda şey başlatıldı biliyorsunuz. Ramazan'da yürünmesin. <gülüyor> falan evet. gibi de böyle arkadaşlar var. Frenk düşündükçe evet ben de biraz Üzülüyorum, biraz heyecanlıyorum ama biraz üzülüyorum, biraz korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> biraz geriliyorum. Ee, ya, mutsuzluk kapılıyorum. Ben de çok, aynı sizin gibiyim. Yani dönem dönem karamsarlığa kapılıyorum ve böyle hani yansın, yıkılsın, bitsin <gülüyor> e, modunda oluyorum. Ama bazen de böyle hani tuhaf bir yerlerden bir dürtü geliyor. Hani hiç öyle şimdi mücadelenin zamanı falan filan değil. E, ben hala burada yaşayan bir grup insanın... Tuhaf refleksler verebileceğini düşünüyorum. Böyle beklenmedik anda beklenmedik refleksler verebiliyor. Buradaki, bizlerin dışındaki bir grup da öyle. Yani e, tuhaf şeyleri var, yumuşak anları var. Gezi de bir taraftan Güzel. öyle patladı yani. Hiçbirimiz beklemiyorduk hiç işte şeylerden diye. Hani Pokemon jenerasyonu nasıl böyle bir şey yapar falan <gülüyor> diyor diye. Aynen öyle. Ama işte bazı anlarda da tuhaf bir şekilde artık Akdeniz, işte, coğrafik, şey midir bu bilemiyorum da bir şeyden böyle hani tuhaf bir yerde ben bir, bir tarihte buna daha doğrusu tutunmak istiyorum yani bir tarihte bir şey birilerinin canına tak edecek ve o çok kitleselleşecek falan filan diye de ummak istiyorum yani e, Pride'da da ilgili bir şeyler söylemek istiyorum şimdi ben böyle geç başladım <gülüyor> beni durduramayacaksınız şimdi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen hafı var mı ya <gülüyor> bunu kamuya açsam bilmiyorum da yani valiyle görüşmeler devam ediyor. Böyle önce işte gazlayacağız falan filan dendi. <gülüyor> <gülüyor> e, e, <gülüyor> olsun, Geri ama, ama ya ben hala şeyi düşünüyorum yani hani e, devletin de bu manzara, gazlanan LGBT'lerin manzarasından çok hoşlandığını düşünmüyorum. Yani bence vali geçen sene yüz, kendi hayatının en büyük hatasını yaptı yani o insanlara plastik mermiyle saldırarak falan. E, böyle bir cevap geldi bize vali yardımcısından falan filan ama. Ben ha, bunda blöf olabileceğini düşünüyorum. Yani benim korktuğum gerçekten devlet değil. Yani genelde devletten korkan birisiyim, devletin asıl suçu yani yapı olduğunu düşünen birisiyim. Ben, ay kesin hapse gideceğim bak. <gülüyor> evet, ama, ama şu anda korktuğum, yani Pride için açıkçası ya da toplumsal hareketlerin işte görünürlükleri falan filan esnasında korktuğum şey devlet falan değil yani. Ee, ama ben de, de... Ama aynı organizasyonu yapan. Okey, okey. Ama yani çok bağımsız, ırkçı, faşist, küçük küçük yapılanmalar var. Yani tophaneden çıkabilecek üç tane satırlı adamın yüz bin kişi evet. dağıtabileceğini düşünüyorum ben. Hı hı hı. Ama onu engelleyebilecek bir gücün de aynı zamanda organize edecek olan, yani organize eden devlet olduğunu. Evet ama her zaman da öyle olmuyor. ya. Çünkü çok... Ee, ee, Akıl hastalık demek istemiyorum. De Çok kaçık insan var. Yani kendine böyle şey belleyip, fez alıp, havadan sudan Ya şeyde İsrail'de oldu ya, girdi Pride'ın ortasına Bıçakla olsun sanları. O adam işte bir biriyle gimeteye saldırıyor, hapse atılıyor, 6-7 sene yatıyor. Bıçak, çıktığı çip, gün yine han şey yapıyor, Çıktığı evet. gün aynı şey yapıyor falan filan. Çok bence bir, tüylerim diken diken olmuş benim ama işte falan. bu İzmir'in İzmir meselesinden dolayı ya İstanbul biraz farklı işliyor ama yani ben devletin de blöf yapabileceğini falan düşünmeyen yani sonuna kadar yürütmek istemeyeceklerini beyan edebilirler. Gazlıca da öldüreceğiz, mermisi kıyacağız falan filan ama yani kalabalık yani bir kitlesel bir iradede koyabilirsek belki de geri adım, geri adım attırabiliriz diye de düşünüyorum. Ya bence 10 sene daha yasaklasınlar. Fark etmez biz. 10 sene daha çıkmaya çalışalım. Gerekirse 3 dakikada atsınlar ama yani... Ben de böyle biz düşünüyorum. Biz çıkmak... Aynen çık öyle. Aa, yani o bir diremiş. Sinalist bir yerde ilişkilenmiyoruz. Yürüyeceğiz değil yani oradakiler. Yürümeye çalışacağız. Aynen öyle. Bu şey, şeyde de bu, konuştuk. Ee, en son onur haftası hazırlık partilerinden birinde çok güzel bir partiydi. Çok azdık. Fıtratımıza ters gelen ne kadar şey varsa yaptık. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya acaba böyle baskılar falan arttıkça daha yer altına inip daha da sapkınlaşacak mıyız acaba yani <gülüyor> benim çok kaşıyor mesela bu fikir yani evet yani Yani daha böyle şey oluyorsun zaten bence daha kenetleyici bir yanında var yani daha birbirimize deniyoruz daha konuşuyoruz mücadele biraz da daha akıl anlanıyor tabii. o ana akım tayfası evet. işte ana akım Ya bir de bizi de mesela provoke eden bir şey bence entelektör olarak da yani birçok anlamda öyle heyecanlandırıyor. <gülüyor> Zihin açıcı ya. Evet. ya. Kaygının motivasyonunu görmeleri lazım aslında. Hani o şey işte tam tersinden çünkü o satırlı kaçıklarda şeyin kaygısında hani bilmedikleri bir şey var. Çok arzuladıkları aslında ama sürekli arzulamamaları gereken bir durum var. böyle Onlara böyle öğretiliyor daha doğrusu bizim hayatlarımız. Yani biz derken tırnak içinde. Şimdi tam tersinden biz de şeyin kaygısında sürekli. Daha çok kısıl, kafana kısılma, kafana kısılma, kafana kısılma. O zaman ne yapacağız? yani küçültülmüş o dünyada başka bir şey yaşayacağız kaygısıyla daha çok motive olabiliriz yani. Kesinlikle. Ben geri dönüşü muhteşem olacak diye düşünüyorum. Lubunyaları. Yani, Herhalde. Kesinlikle yani. Herhalde. yani <gülüyor> <gülüyor> bu kadar çok baskı yani bu fizik fiziki olarak da böyle bir şey yani siz bir, bir grubu sürekli olarak baskılar, sansürler, eziyet eder, yok sayar her türlü saldırırsanız falan yani bunun bir Patlaması. patlama noktası olacaktır. Yani iki sene, üç sene, beş sene, on sene yani dönme başbakan göreceğiz. Başbakan Kayıtlara geçsin. geçsin. O başbakan gelecek. O başbakan. O başbakan, o o başbakan gelecek, dönecek. Kayıt notu. <gülüyor> evet. Evet. Buraya bir yazalım. Batıyorum. Ya zaten öyle sloganlar elimizde birikmeye başladı ki, çok güzel çünkü, bir havuzumuz oldu yani. Çünkü yazamadı şahane oldu. Efsane. Daha yazamadığımız bir sürü bir sürü vardı boyumuz. O biti. küçük şarttı değil mi? Büyük şart pardon. o. Yarım kadın büyüktür şey şey. Tahir bak. Bana bir yarım kadın bir yarım kadına ay boşay gel sevişelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buna bayıldım. <gülüyor> Şey, en son finans sorgulamamız da şeydi kadınlığın sorgulamana hepimizin kararı kadınlığın sorgulamana hepimizin kararıyla sorgulaman, engellenmiştir bize. <gülüyor> Bence de ziyan niye teşvik edici bir yanı var bu açıklamada şimdi doğru mu ya kadın yarım kadın demiş ya Kimse yarım kalmak istemez Bir başka yarımı bulup, <gülüyor> tümeşmek ister yani hani. <gülüyor> tayyip eliyle bizi bezmeyenliğe itiyor. Ya vallahi istediğimizden değil, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> keyif aldığımızdan değil. Tam olabilmek isterse. <gülüyor> Tayyip'in açık, tayyip bu açıklamasından daha çok ben Fatih Portakal'a şaşırdım. Mi? Mi? Evet Ya Çoğun ben şeyi düşünüyorum direkt ki demek ki yani hani çocukları falan olmuyor mu? ve bu aslında kanayan bir yaraları ve Ama yani çok da doğru bir yerden söyledi yani böyle hani şey karımı üze üzemezsiniz falan titriyorum ben şu anda falan yani o adamla hiç bunu beklemiyordum. Bence Fox'a bir şey oldu. Yani ben Fox'u takip... <gülüyor> çünkü sabah uyandığım saatlerde onun haberleri denk geliyor ve yani onun haberlerini seviyorum gayet böyle lümpen hani orta karar falan bir adamdı. Bayıldım. Bayıldım yani. Çok güzel konuştu adam. Evet ben de şaşırdım. İnsanlık odasından çıkın. Ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin falan. Evet. Dünyada bu kadar yani özellikle ülkede de bu kadar sorun varken çözmeniz Aynen. gereken odaklar. İşsizlik gereken, diyor, sömürü var. diyor, ölümler diyor, Bomba, iş kazaları diyor. Bir sürü söyleyeceğimiz her şeyi söyledi. Çok başarılıydı. Çok şey çıtçıtıydı. Sıla, sırsla. Yazlamaya çıkarken çağıralım. İçinde oluyor biraz. Sıla, sırsla. Prayda geldi. Nereye çökelim buraya? Cb, bbf, nereye yarışsak? L, b, bbf, fedan mı yürüsek? Buluruz onu sıkıştırız bir ara. Bomba patladı yine bu arada. Evet, ya hiç gündemimiz bile olmuyor artık. Ya şöyle bir şey ya bir tane iyi bir şey olmaz mı ya konuşacak hani şuraya oturduk <gülüyor> hani bir tane, saat oldu bir saatte bir post gördüm böyle samdor post gibi bir şeydi işte önce metrobüs kaza yani bir film açsam önce metrobüs kaza yapsa sonra üstüne deprem olsa üstüne bomba patlasa ya bu ne lan deyip kapatırım ama İstanbul'u kapatamıyorsunuz <gülüyor> söz istiyorum lütfen ben Mersin'den geldiğim akşam sabah akşam onda uyudum ve sabah 6.30'da uyandım 7'de deprem oldu arkadaşlar. Hmm. Yani Bursa merkezliyimiz sonra mı bu patladı? Yani. Ya, Bunlar saz... hep ne oldu? Evet, oldu, şey. oldu. Evet, evet. Kötü <gülüyor> senaryo olarak sayış sayıyoruz. Metrobüs kazası mı? Yok <gülüyor> yok. Metrobüs senaryosu da oldu. kötü senaryo değil. Şey gerçek ya. Yani. Masal gibi. Hepsi gerçekçi... Ay bunları görsel ne biçim film, ne biçim senaryo dersin? Yok artık final dersi. Bugün işe giderken yolda en az 3 tane çekici araba şey yapıyordu yoldan bir de yani bir sürü kaza daha olmuş. Hani böyle nası bir şey ise artık hala yaşıyoruz yani şansa işte hiç birimize denk gelmiyor vallahi şans geldi bir şans. <gülüyor> <gülüyor> <masaya var> <gülüyor> Aramızda seviyoruz <Evet>. da. Aramızda batıllar var. <gülüyor> <gülüyor> ya senisim çok ya bu, bu gündemimiz bile olmadı yani mesela bomba patladı ülkede evet. bu gündemimizden o kadar hızlı çıkıyor ki hani. Ah bunlar hani kullanılacak geldi. şimdi pride için. Aha. Evet. Bir hafta kaldı değil mi bu arada yani? Evet. Ah. Ne ha? Yani başka bir sürü şey yine de kullanılabilir kullanılmıyor tabii. De. Hani ayda varana kadar o yüz binlerce şey devam ediyor bir yandan. Evet. Şey dediler. Yürü yürütmeyeceğiz evet. falan filan. Biz de işte konuştuk falan filan. Şey demişler, Hani 8 Mart ama yürüntü falan. İşte Birleşmiş ülkeler, Birleşmişlerler falan diyorlar. Birleşmiş, Birleşmiş <gülüyor> Milletlerden internasyonal buda buda buda bir memnuniyetsi imzası, imzası alın. Çünkü 8 Mart. Birleşmiş milletler, internasyonal bilmem neler kutlanması gereken bir şey bir şey olarak artık imzalanmış Peki. ve geçiyor. Yani yasal ve resmi yani bayram gibi bir şey yani. Ee, on şey yapın. Bundan sonra hedef, legebetelerin hedefi evet, Birleşmiş, Birleşmiş milletleri yürüyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ay iyi de Ramazan Ay kurban falan ya. da onlar tarafından onaylanmış şeyler mi Allah aşkına? Bana ne? Ya defalarca Ramazan'da yürüdük yani. Ay bir önceki yıl defalarca. geçen günü hayır, şey, Ramazan'da defalarca yürüdük. Yani. 13. yılı yani. 8 Mart 1 Mayıs 8 Mart'ın şey kabul ediyorsa ama ücretli izin günü falan diye kabul etmiyor sonuçta değil mi? Hı Hı. Orada da sen bir hani direnç noktası oluşturduğun için bunu böyle kabul ediyor bir yerden de. Yani tek başına uluslararası bir şey bize bir şey kazandırmıyor zaten. Ay bir de zaten uluslararası o anlaşmaların ne kadar nesilini sanıyor ki o da çok keyfi yani yaptıkları her uygulama. Ya o şey herhalde bir motivasyonu düşürmek için yani siz öyle kendinizi kandırmayın. Biz Yeni gelmiş Tarımköy İşleri Bakanlığı'ndan gelen bir adam vari yardımcısı Ay, yalnız yani. Yalnız bunu araştırdıysa bahane olarak sunmak için harikaymış. <gülüyor> yani, yani, en yaratıcı yani. Öyle çok yaratıcı. Ama ben tersinden değil de nereden geldi bu şey var? Başka bir şey söyleyecektim unutmak üzereyim. <gülüyor> unutmak üzereyim. <gülüyor> Bazısı, trans hı hı. insanların e, date, e, flört ettikleri insana eğer anlamadılarsa trans kimlikte olduklarını öpüşme bile yaşamadan önce trans olduklarını ifade etmeleri gerekiyor. Aksi halde bir öpücüyü bile tecavüz sayacak sistemler şimdi buna hazırlanıyorlar. Yasal olarak. Türkiye'de. Türkiye değil. Türkiye değil ama yani bu bunu, bunu, bunu ya duysalar. Hemen, hemen kaparlar. Valla benim birkaç leşim var. Ya zaten şey yok mu? Hani işte trans olduğunu beyan etmediği için cinayetlerde yine şey işte indirim. indirim İhale yani indirim. kadın zannettim. Hı hı e, erkek hı çıkınca öldürdü. falan Bu arada Çilem'de 15 yıl aldı. Komik evet. konu yani çilem, Çilem'den buraya geldik de Çilemi açtık zaten. O, bir sigara oldu? <gülüyor> Birkaç hafta geçerdi Orada Çilemi açtık, oradan buraya geldik. Bu falan konuştuk, çok güzel Ya hangi metin olduğunu yine az önce kaçırdım noktada onda kaçırdım herhalde ama bir tane metin var. Onun yazdığı metin değil. Dolaşıyor ama olunmuş gibi. Haa. Ee, bu şey diye işte ama ne yalan söyleyeyim yine de ölmediğim için sevinçliyim falan diyen biraz arabesk bir metin var. O mu acaba bahsettiğiniz? Onu başka birisi yazıyor. Gizli değil kendisini yazdığı tabi. Sadece o kadar çok copy paste yapıldı ki onun artık çiremin kendi metniymiş gibi dolaşıyor. Hmm. Çiremin hmm. kendi metni de var. Çok o kadar özetif olmuyor. Musun? Evet. Sadece oradan bir cümle aktarılmış. Metne diye dolaşan evet. bir şey yok aslında. Çünkü yok. orada yazıcı bir şey falan yok. Yani dışarıya aktarılmış. Evet, sürekli dolaşan, şey şu hani herkesin hani paylaştığı hani Metin. Işte, değil, onun Metin'i e, değil. Mahkeme koridorlarını mor, mor yüzle çok dolaştım ama dikkat almadınız falan bir şey. Evet, o, o Metin işte Çilemin kendi değil, ağzından yok, değil. Çünkü çok değil. düzgün bir çok güzel. O, hayır, iki tane post var paylaşılan falan, bu mahkemeleri mor yüzle dolaştım dedi. O ama bir tane daha uzun. Uzun bu. var, ha. böyle biraz şey, bir, ajitatif bir deli evet. var. Aslında böyle o, okuyunca herkesi değil. duygulandırıyor. Bir, hani, Etkili bir, bir, şey. Evet etkili ve bir dönüşüm yaratmaya yönelik her okuyanda evet. ama çileme ait değil hani onun bilinmesine fayda var. O bir önceki duruşmada da çünkü yayılmıştı. Birisi yazıyor bilmem ne gazetesindeki bir köşe yazarı. Bulurum zamanında paylaşmıştım ama hatırlamıyorum. Bugün de birisi sor tekrar. Ona çünkü bir eleştiri metni de yazılmıştı. Böyle üstün üstüne içi boş. <gülüyor> Bulacağım paylaşacağım haftaya söz. zaten 15 yıl alması olayına. Ama şey, ama bu mahkeme başkanının eee şey be, beyan sözleri biraz tartışılır olmuş. Yani olmuş e, yani. hayır bu meşum nafaka ceza almamalı mimaride bir şey demiş evet. değil mi yanlış. Demiş, demiş ama o ay çok buydu yine de 15. Yıl. Evet. Önce 18 verilmiş. Yok ya, Önce daha çok verilmiş. Ya. Önce böyle istenmiş. Sonra hmm. e, haksız tahrik indirimi sonunda katında uygulanmış ve 18 inmiş. İyi halden de 3 yıl almış. 15 inmiş. Şu an 15. <Gülüyor> onaylanan. Ama, ama yargıtaya gidecekler. Yargıtay falan. Yani evet, mahkemeleri falan kurulmazsa o, o neye kadar falan şey yargıtay yolu, temiz evet, yolu falan evet, temiz açık. Yoluna, ama onun bir şeyi de yani orada da onaylanırsa artık başka bir iç hukuk yolu falan tükenmiş yani. yani o kanunlaşmış yedi... falan oluyor. Oradaki mesele biraz daha sahip çıkmak galiba. Yani ne kadar hani şeyin sesini falan ee, çıkartabilirsek bu meşru müdafaa falan meselesini ya da işte day dayanışma, iktidar daha da sıkıştıraman. Ee, o orası tartışmalı. <gülüyor> ya falan. meşru müdafaa'yı çünkü bu sefer şeyi de sokacaklar yani. İşte bu trans cinayetlerindeki erkeklerin Hı. düştüğü durumu da aynı meşru müdafaa ile değerlendiriliyor. Yani o meşru müdafaa'yı tartıştığınızda ben de olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama orada fiili işleyenin Değil. Hani kendini savunanın şeyi. Öz savunma başka bir şey. Öz savunma e, ekonomik olarak da kendini kurma, yaşamanın tüm alanına dair bir şey. Ben, ben öyle bir şey anlıyorum. O yüzden sadece teknik olarak meşru müdafaa diyorum. Eylem, fiil gerçekleştirme anına dair. E, bu arada ne diyeceğimi unuttum. Hiç bu tükenmiş olacak. Evet orada <gülüyor> sahip <gülüyor> çıkmak <gülüyor> lazım yani. Bitmiş, evet, evet. tükenmiş Peki, bir süreç değil. Ee, o yüzden de yani, öyle hissetmeyin. Bunu, bunu çok fazla bir Bir tane mahkeme heyetinden bir hakim bile bunu söylüyorsa yani reddediyorsa falan. Başkanı, başkanı. Evet başkanı. Önemli. Umut verici, gerçekten verici ya Ben yani. böyle şey hayal ediyorum. Gerçekten bu cibilliyetsiz adamların yani çilemin yaşadığı şeyleri yaşamasını istiyorum. O, o şeyde yani o deneyimi yaşasın orada kalsın yani. Sonra yine istiyorum. versin aynı cezayı. Aynen ben de, ben de tam tamam. Tam, o sıkış şey. sıkıştırılma hissi, işte korkutulma evet, hissi. Aynen öyle. Çaresizlik hissi. Aynen öyle. Aynı şeyi deneyin. Ben de deneylemesini <gülüyor> istiyorum. Yakın vadede galiba böyle bir şeye de girişeceğiz ya yeraltı ne diyor şey var haka ama mesela mikrofondan söylüyoruz <gülüyor> yeraltı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mikrofondan şimdi no, yani şey asla ya şey yapmıyor girmiyor oldu asla asla o deneyin yani. yaşamadığı o sürece okuyor. de o tecr tecrübeyi evet. şey yaşamadığı sürece de aynısını hissetmeyeceğim ama, ama. çünkü güç o zaten yani. niye hissetsin işte <gülüyor> o yüzden yer altına iniyoruz. Ama <gülüyor> biraz böyle gerçim yok <gülüyor> şey yani. Yani o bu, yani bütün bu bugüne kadar getirdikleriyle sanırım şey çünkü görmezden geliyorsun aslında o yani her zaman aslında böyle e, şey var ya bütün o oranlar yüzde elli aslında. Sen bir tarafı komple görmezden geliyorsun yani başına çok büyük geri dönecek bu patlayacak yani başına patlayacak farkında değil. <gülüyor> E ama olacak yani, eninde sonunda bir gün olacak. Bu şey değil hani, ben bununla motive oluyorum, bununla gaza geliyorum falan değil. Bu eninde sonunda olacak ki yani. Evet, tarihsel bir şey. Metroyla bir yere gidiyordum, böyle sımdık falan. Onda iki tane yabancı kadın var ya, onları bir yere götürüyordum. Ondan sonra, işte yer yer oturuyorduk falan. Sonra ben hangi durakla inince evi anlamak için kalktım, şeylere baktım. Hani kapının orada duraklar falan yazar ya, otobüs Hı. metroda, şey, rayla işte zımbırtada. O sırada bir... Yaşlı bir amca oturdu benim oturduğum yere. Yanındaki kadın da çat Türkçe biliyor. O bozuk Türkçe No no oturacak arkadaş falan diyor işte. Adam hırlamaya gürlemeye başladı. Gayet böyle e, feodal bir amcaydı diyelim. <gülüyor> Sonra ben bir durak kalmış ineceğimiz yere. Ve adamı o kadar çok bağırıyor ki adam yani. Ne diye bağırıyor? Sen nasıl kaldırırsın beni? Ben, oturdum ben işte bilmem ne şöydür budur bilmem ne oturmayacağım kalkmayacağım ben bağırıyor azarlıyor yanındaki arkadaşımı azarlıyor falan sonra eğildim adam'a doğru ve hani lütfen dedim sakin olun hani ineceğiz biz oturmayacaksın zaten lütfen şeyi bir, <gülüyor> yardırıyor ama ben böyle çok kolay kolay freaked out olan birisi değilim sakinleşmeye Oldu. çalışıyorum sakinleşmeye çalışıyorum aralıksız bağırıyor ismi gül aralıksız yardırıyor adam yüksek sesle ve herkes bize bakıyor. Oturmayacağım diyorum. Yani bakın durağımıza geliyoruz. İneceğiz şimdi biz burada. Lütfen artık bağırmayın falan. Bu Butondayım. Ayağa kalktı. Yaptı böyle bana. Aha. Bu noktada şey elini kaldırıyor. Ya bana o bana elini kaldırdı. Evet evet. Ben mikrofonu şimdi görmüyor ya seni bebeğim. Ha haber evet. Peki onlar da görüyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Evet, Neyse işte adam bana elini kaldırdı. Böyle vuracakmış gibi yaptı. Ya bir de ya, yani benden bir, büyük çene bir adam. Yani ben onu kulağıma damlatmam. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Fakat o elini... Çünkü adam yani e, vursa bile şey anlayacağım yani. O adam beni korkutmak istedi. Çünkü muhtemelen o adamın tanıdığı ya da çevresindeki kadından o el, adam elini kaldırdığında... Vurma bey! E, <gülüyor> dedirtmeye alıştırmış muhtemelen adam civarındaki kadınları ve benden herhalde o reflekse davrandı bana. Benim boylarımda bir adam ama benim yarı kilomda. Yani ben o tek elimle pataklarım. <gülüyor> <gülüyor> Fiziksel ama yani ben hani kendimi biliyorum. Fakat adamın o cüreti beni çok sinirlendirdi gerçekten. Yani benden o bir şey yapmamı bekledi. Tamam mı hani? Gel yapma be. Evet geri adam ama. Şu anda burada çıkaramayacağım bir ses tonuyla adamın üstüne yürüdüm. <gülüyor> Böyle gırtlağına yapıştım. Ben dedim bir, kalabalık bir şehirde büyüdüm, büyüdüm dedim. Bu şehirde doğup büyüdüm ve buradaki her kadın dedim sana elini kaldırdığında kaçıp gitmez dedim. Bazı kadınlar sana karşılık verirler dedim. Yanındaki adamlar ama yani o anda kendimi hatırlamak <gülüyor> istemiyorum <gülüyor> Adam adam <gülüyor> beyaz oldu. Adam kespradıri uçtu. Beyaz oldu yani. <Adamı yokmuş> Mesajı <gülüyor> aldı o. <gülüyor> oh ben benim almıştım yine dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh be helal be yüz ver bitiriyoruz program partimizi. Ne cüret ya yani evet. ne cüret ne alışılmış hareketler bunlar yani elini kaldırıcı, terlik gösterecek, çocuklara kovalar gibi hani falan. <gülüyor> Geçen hafta evet. ne olduğunu anlatmak ister miyiz daha ya? Başka kim vardı burada? Ah, ne Geçen. <gülüyor> Bizde bir adamın istiklalde biraz üstünü yürüyüp it kakaladık. kakaladığı bir O bayağı yani. itti. <gülüyor> çok iyi. Güzeldi <yani. gülüyor> ya, güzel oldu, hoş oldu. Hoşumuza gitti bizim. <gülüyor> böyle gerildik, gerildik tamam. Adamı şöyle bir şekillik attık. Üç saniye sonra koptuk hepimiz böyle gülmeye falan olduk <gülüyor> <gülüyor> <Başladık> yani. Bizim gülün bu katlarını bilirim. Çevde şey de metrobüste de bir tane adamın ağzını bulmuşlar ya. Ne güzel hikayeyi. Ki mesela ya şey... <gülüyor> işte güzel iyi. Çok iyi ya. Herhalde. <gülüyor> ya bu arada şeyi düşünüyorduk. Çiddet eğilmez. Beden aslında konumuz falan ya aslında bunun da onunla ne kadar bağlantılı olduğunu düşünüyordum da. Yani işte o alanı sahiplenme. Sen diyordun ya mesela böyle bir alan var. İşte o alan hakikaten öyle bir alan var. yani Fiziki olarak tabii karşılığı var. Aynen. var. Hem gerçekten öyle bir alan var. Ve yani o onu hak görüyor kendine. Sana dokunmayı, işte senin teklemeyi, vurmayı, et, kalkmayı, açmayı. bilmem neyi. Ve yani hayır arkadaş hmm. benim de burada sonuçta bu dünya üzerinde bedenle kendimi ifade ediyorsam öyle varsam. Yani öyle bir şekilde de o yeri almam gerekiyor yani. O, o benim ya burası benim yani. Vermiyorum sana arkadaş. Nedir? Benim konuyu hatırlaması iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Beden konusunda dönüp dolaşıp. <Gülüyor> hadi bir şarkı çalayım size ya. Hadi Çok yuh dedik. Hadi size izleyem olsun. Yuh mu gerçekten? Yuh diyor mu gerçekten? Yuh diyor. <gülüyor> no. Kliçon, the şanslı. <gülüyor> <Tamam>. Ben varım. <gülüyor> Anlatalım ya yani. Ne olacak Güzel. trans kadınlar? Evet, evet. Hareket içinden olur. trans kadınların partner bulamamalarının azabının, gazabının sonu ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> ya, <seksiyeli>. hareket. <gülüyor> tamam hayır yani. Kadınlar bir biseksüel ve de trans hiçbir mi, hiç mi Şimdi bunu nereden geldiğimiz bir açıkla istersen. Ne konuşmaya evet, başladık? Evet. Bir daha söyler misin? <gülüyor> ya, ya, çünkü bu konu ilk tartışmaya ve başlamıştık. Ha, Hadi ben ben ee, konuyu bir daha. Hatta rüzgarla başlamıştık. Yani ben erkek istiyorum. Erkek yani erkek arzuladığımız bir dönemde de olabiliriz. Ya bazen insanlar çeşitliler. Evet işte, olabiliriz bazen. De <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, o da erkekler var. işte trans erkekler atış gösterdi falan. Ta, trans erkeklerle tabii ki hiçbir zaman sorun yok ama yani bir grup insan. Bazen zaman zaman ses erkeklere de ilgileniyor. Dolayısıyla hareketi siz erkek arzulu yani e insanlarda hitap etmesi gerektiğini Ne trans diyorsunuz değil mi? Sizler? Hayır. Siz erkekler. Evet. evet. Olmuyor. Oh ne trans? trans Anlayışlı diye söyledim. Hayır mı? Bizde anlamadık. Ne trans salladığımız falan ne kadar? Yani biraz daha ha, şey. Haksız aslında mesela bu kavramları yani biz anlıyoruz tam tersi. Trans olmayan <gülüyor> oh diyor. Says, <gülüyor> siz siz diyeince belki siz anlıyor olabilirler diye bir daha soruyorum. J I S. İşte ama biz sen bir bana çıktığım diye. J I S trans olmayan. Hayır. Yani. Evet, şimdi birin devam edelim. Verilmiş de cinsiyetini burada. <gülüyor> Allah. <kalamış. gülüyor> <gülüyor> hiç bilmiyorum vallahi. I think that'ı söylüyordu durun be. Evet, ya, ya, e, e, evet yani bu cidden dert yani hani ağzından söylemiyorum da yani dertten gene hani harekete trans kadınların da yani mesela hareket <gülüyor> içinde har Evet, evet. Hayır, ağzım o da doğru. Aa. Ne yapıyorsunuz başka? Trans kadınlar şöyle canım benim. <gülüyor> e, trans kadınların harekete dahil olamadığından falan filan. E, çünkü abi hani abi, a, aşk örgütlenmettir diye bir sloganımız var. Biz yatak odasının da bir örgütlenme olduğunu söylemiyor muyuz? Söylüyoruz. O zaman bu LGBT'nin T'si ne olacak? Neden hareketin içinden e, T'lerin sürekli T'lerin bir şeysi yok yani bir libidinal bir aksiyonları asla yok. Yani e, cis erkek, e, non trans erkeklere ilgi duyan bir grup insanın böyle bir şansı yok. Lesbiyenler, gaylar ve ve intersekslere dışında. Hmm. Ya, yanlış okumuyorsam şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi seksüellik konusunda da böyle bir yerde hani işte siz erkek arzuladıkları noktada şöyle hetero var sayıldıkları an zaten yok oluyorlar o alandan hmm. ya. Tam böyle bir yerden değil mi? Evet gibi aslında ya biri bir aynı şey değil ama <gülüyor> dert tenzu ortaklaştığı yer tam çünkü tam o noktada sen o çemberin dışında kalıyorsun. Sen heteros'un artık. Hani... kabul edelim. Evet. Ya yani hetero varsayılarak İtiliyorsun. İşte o yüzden hetero demiyorum. Çünkü hetero'yum diye bir beyanat verdim. Bir hafta sonra bir kadın sevgilim oldu. <gülüyor> <gülüyor> Valla şahidim. Duvarlara aşık oldum. Yani duvarlarına maalesef heteroseksüelim diye yazılar yazdı insandan. Çünkü röportajda maalesef heteroseksüelim demişim bir noktada. <gülüyor> ben buna sen? şahidim maalesef arkadaşlar. Ben buna şahidim. Yaşandı. Gerçekten doğrudu. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle bir hafta sonra hepimiz böyle aaa. Ben, ben de. Bu oldu? Ben Anlamam ben akışken arzu falan diyordum ona. <gülüyor> Neyse canım hepimiz geçmişte falan. Ya, şimdi, ya peki okey. Açmayalım canım geçmiş eserleri. <gülüyor> Dediğin şeyi anlıyorum ama mesela hani nedir buna çözüm önerin? Yani işte siz candır herkes <gülüyor> gelse herkes açık olsun <gülüyor> Hayır mesela normatif olmayan non-trans erkeklere dahil etmeliyiz. Yani erkekler vardır. Evet Hı. ama bu böyle yani surun sol kağıdını batırdım da kırmızı çıktı. Öyle olmuyor <gülüyor> ya yani. Evet ama bu ben bence bu konuda algılarımızın hepimizin yani hareket olarak hepimizin algılarının biraz kapalı olduğuna ve tepkili olduğumuzu düşünüyorum açıkçası haklı sebeplerden dolayı ama böyle bir durumda var yani. Evet. yani erkeğim heteroyim falan dediğinde birisi oh falan yapıyoruz Hı. böyle bir şey yok. Ben Kırılabilir, bir dönüştürülebilir. Masculinity de barışmamız gerektiği bazen düşünüyorum o da bazen sorun olabiliyoruz yani yani işte. O yaptığın şey erkeklik performansı falan diye böyle çok birbirlerinin üstüne falan da arada bir yürüdüğümüz ben oluyor. Ben de şu anda sem şeyliği tartışıyor. Sem kıyırlığı hmm. tartışıyor şu anda. Evet. Evet. Kadınların maske yönetiminden mi bahsediyorsun Ece? Genel. Ya illa kadın demiyorum çünkü yani kadın olarak tanımlamak durumunda değil. Hı, -hı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Suları bulandırmak gibi olması. <gülüyor> <gülüyor> ya bu şey <gülüyor> maskülen, feminen, lezbiyen üzerinden değil de aslında genel bir tarzdan bahsediyoruz. Çünkü anti-maskülenciliği bahsediyor. eleştiren bir şey mesela. Maskülen eşit değildir ki ertekil gibi. Eşit evet, değildir. Tabii evet, tabii. Tabi. illa böyle çok örkeksin, çok örkeksin falan. yani, yani alakası var? Şimdi bunlar aynı şeyler bunlar? Evet, tanesi ifade, bir şeyler tanesi mi? ifade. Tanesi ifade, öbürü de iktidar biçimi tamam, aslında. Cinsi şey şey söyleyeceğim Böyle bütün şey, artık okları üstüme şey yapar mısınız yaylarından çıkartma ama erkekliği birbirine böyle yüzde yüz e, şey yaptığımız için birleştirdiğimiz e, bağdaştırdığımız evet. için böyle oluyor. Çünkü tamam işte o sistematik gelen o bütün her şeyi yapan erkek okey ama illa da o yapacak diye bir şey yok değil. Aslında ne neye karşı durduğumuzu o kaygının aslında erkeğe karşı olduğunu ayırt etmiyoruz. Oh! Ne Erken başladı. <gülüyor> <gülüyor> Sus be. Çok güzel bir zamanda başladı. Yalnız var ya. Erkek. erkek, erkek, erkek, erkek. erkek. Oh İktidar yine kendini <gülüyor> yastırdın falan diye. Çok yani unutunuz şey. beni dedi. <gülüyor> evet. Şimdi er, er, erkek sevmek de bir şey yok. Tırnak için erkek diyorum da. Er, Erkeklikte de değil de erkekle savaşıyoruz aslında. Erkeklik o korktuğumuz şey. Hani çok maskülen olmak o erkeklik performansı sergilenmesi falan aslında böyle irte eden bir yerde durmamalı. Hani o ayrımı gözetemiyoruz. Gözete bütün coğrafyada göstereyim. yaşıyoruz. Yani bu coğrafyada bu senin söylediğin tipi besleyen çok fazla hı hı. Erke, erke, özdeşleşmiş erkeklik hali hı hı. var. Dolayısıyla evet şanssız bir coğrafyadayız biraz yani ama evet yani böyle olmayan bir insanlar bir Travmatiyiz var. hepimiz yani öyle rasyonel rasyonel yaklaşamayabiliyoruz yani. Maskülen. Evet, evet, evet, evet. Hangimizin hikayesi yok ki? Ama işte. erkek istiyorum. <gülüyor> Galiba biz. <gülüyor> çok iyi. Bir hafta sonra göreceğiz şey böyle. Hani bak, bak. Kız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne? Şey Arjindo. Arjindo. Şey Ar şey Ar Ar ya ama, ama gerçekten şey ya bununla ilgili. Hani, benim de derdim var canım. Hani yani Ya benim, bu, de, bu, var. Bu, yani benim de derdim var. Bu ya yani. bunu böyle okuyamıyorum vallahi aşkına. Yani şu çok uzun yıllar eee nevrotrans erkek cinsellik protektelerinde olmasına rağmen eee hala da o bedenle ilgili arzularım, şehvetim olmasına rağmen bir araya gelmem artık çok güçleşti. Yani ''What has been seen cannot be unseen'' diye bir laf var ya. Ben şeker Stanford'dan mezun oldum. <gülüyor> şey <diyeceğimiz> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> böyle bir çıkmazım var yani, kendi adıma. Ya mesela ben şeyi de duydum insanlardan. Yani ben böyle bir arzum var, böyle bir şey istiyorum ama yani politik olarak olabilir. Kendi iç sebeplerimle bunu yapmayacağım. Tercih etmemekte evet, mi? Evet, yapmıyorum yani. Çünkü istemiyorum. Ben istiyorum yani duvarlara tırdanıyorum ama işte o pratik gerçek yani bir noktada ya self saboteye gidiyorum ya da yani hani zaten hikaye başlamadan bir şekilde bir noktada bitiyor yani konuşmaları falan Evet ama yani işte bu dediğimde ben yeni yeni yaşıyorum. Konuşmamaları gerekiyor dedi altıncını istiyor. Bunu hemen geçmeyelim tamam o zaman konuşamayalım. Sus ve yalamaya devam edeceğim. İşte senin artık bir tık öten yani bu dediğimde o falan şey var şimdi. çok kırpıtmadım değil mi? Hayır, Hayır bence canım, hala katılıyorum. İçten içe düşünüyorum yani. <gülüyor> ben, ben düşünüyorum. işte. Şey Hayır, geçen Kesin bir, bir talep şey çok diyorum, çok yani. Çok çok diyorum, çok diyorum yani. Hani hadi gel, yatalım falan diyorum böyle. Ya bir şarap içseydik so dedim hiç uğraşamam <gülüyor> <Yataklamıyorum> yani. Takmam. Alo, üçcak. Senin diyeceğim yani o akıl anne. O aklıma geldi. Oraya dal. Aynen öyle. Reklamlara geçtik arkadaşlar. Ama ben bedenle çok ilişkine bir anda anladım. <gülüyor> Bence ilişkili yani hani bazen bir, bazen bir bedeni arzayıp o var oluşun gündelik hayattaki tezahürlerinden nefret edip yani lanet gelsin diyebiliyoruz ve sosyalleşme ağlarımızda işte. Ya ad galiba adamların da üstünde baya bir baskı var yani burada bu bir ya. <gülüyor> <gülüyor> her şey bitti ya galiba. Ya, ya. Yok var yok, var mı? Çok, çok sorunlar yani. Çok çok, yani. çok, çok, <gülüyor> çok takıklar kasıkta i̇şte sarsılmış Hı. erkek egosu, evet. incinik zavallı Ama öyle. yani şimdi hani heteroseksüallikte öğrenilen ya da yani hani onlar da çocuklarına itibaren belirli kalıpları falan öğrenmeye zorlanıyorlar. Acıdığım için ya da hani onları anlayalım anlamında bir yerden söylemiyorum da yani. ne bir Evet yani, yani, yani böyle bir baskı var yani hani e, diye düşünüyorum. Tabii Tabii herkesin öncesinin kaç olduğunu falan. Çok performatif çok bir var. şey yani bu coğrafyadaki erkeklik çok performatif bir şey yani. Bayağı beden dili, kodlar kıyafetler, davranış modelleri, bir sürü bir sürü bir sürü, bir sürü kodları var yani. Ee, yani ya. O uymak zorunda olduğu onun da bir takım normlar var ve ondan geri durma arzusu içinde olsa bile eleştire yani almış Kadınlar çeki mesela o anlamda çok, çok daha cesur atak hareketler yapabiliyor mesela. Kadınlar daha kran, o zincirleri kırabilen aksiyonlarda bulunabilir ama erkekler... O büzüğü gösteremiyorlar çoğu zaman. Yani o ex şey... Ay İngilizce şey yaptım... Excommunicator Türkçesi neydi ha? Açtım geçen hafta neredeydi? Grup dışı bırakılmayı... E Edilmeye göz alamadıkları için o kodları sonuna kadar sadık kalıp ve o şeyleri rolle sürdürüyorlar. Yani. O yüzden mesela transferin bu kadar saldırıya şiddete vesaire. Çünkü o iktidardan vazgeçiyor. Ama bir yandan da onlara iktidar sunuluyor ama şey böyle bir kalıp falan bir normla birlikte. Hı, bunu yaparsan, bunu yaparsan bundan faydalanıyorlar. Hani yani o kadar travmatik süreçleri falan belki bunu atıyorlar gibi. Ve bunu da kullanıyorlar bence Tamam, ama başına feragat daha... etmek ister evet, bazen, yani bazen bu. korkuyu etmek isterse bile başına geleneklerden. Doğru yani şey gibi aynı işte e, eşcinsellerin özgürlüğü heteroları da özgürleştirecek gibi feministin erkekleri de kurtaracak yani. Nihayi evet. ilk hedefi bu olmasa da <gülüyor> aslında umurumuzda olmasa da yani <gülüyor> nihai <gülüyor> olarak buna da yarayacak, toptan bir özgürlük Orada belki bedel şey diler. E diye bir nevi orada korkuyorlar. Ama nihayi olarak Bejan tartışması falan belki Hı hı. çünkü çocukluktan itibaren hani biz şimdi sessiz olarak falan gö görmek istiyoruz falan ama orada da sürekli buna müdahale var ya yani. ya mesela şey var şimdi sokakta yürüyorum tamam önümde çocuklar var ya yani çocuk dediğim işte kötü bir şey olabilir on, mesela 12 yaş sınırı olsun ya da böyle 14, 13, 14 o yaşlara kadar o kadar cinsiyetsiz ki yürüyüşü, konuşması işte tavrı nasıl oturduğu ne yaptığı, ne ettiği henüz o kadar o baskı hissetmediği, o kadar öğretilmediği, gösterilmediği o noktada tamamen cinsiyetsiz aslında. İşte dediğimiz gibi patya öğrenmeye başlıyor ve kabullenmek zorunda kalıyor. Hani bir sürü buyum sağlamak zorunda. Ya yani işte o bütün o ikdari. 12, 14 or oralara kadar. Evet ben bir de düşündüm. Bir en bir tehlikeli bir yaş. Ya. Yani en, e... Başlıyor Hı. işte oraya oraya kadar. İşte o kadar verebilirim. Şey, şey Kaçtı hani bayağı Önce bebekliğimizden beri bayağı. Yani. Yani, ya tabi ama dışa e, vurmaya e, başlıyor o yaşlarda. İşte oraya kadar ama şey yok ya hani ne o yürüyüş belirgin ne saçı ne gözü ne kaşı ne duruşu ne bakışı ne oturuşu. Aslında o kadar cinsiyet atayabileceğim bir yerde değil yani. Biraz şeyle intil olabilir ergenlik falan. E tabi. onla aynı birlikte. Orada biz artık pek farklı değişiyor ya. Gerekiyor. Orada evet daha böyle fiziksel olarak da perform etmeye başlıyor. Biraz o onlarla alakalı Hı -hı. ama ben bayağı da yani öncelerde daha küçük yaşlarda bunun net bir şekilde ayrımın ortaya çıktığını düşünüyorum yani. Ergenlikle beraber biraz daha beklentiler artıyor çocukların üstünde çünkü sen artık bir kız çocuğusun. Ka kadınsın. Aynen. Sen artık bir erkek şey bir anluyor ya. Ona e, göre davranılıyor. E, artık mesela kız çocuğuysa oyun oynama alanlarını bile Hı -hı. daha de. sen artık hani artık kız çocuğu falan. Hı -hı. değilsin sen artık işte. Baksana kanıyorsun falan kadınsın. Hı -hı. Artık. Tamam. beni en çok kızdıran düzgün otur. Böyle topla <gülüyor> Sana <gülüyor> ne ya? Sana ne? Ben yayacağım yani. Düzgün <gülüyor> oturma. Daha neler. Böyle <gülüyor> ne kadar böyle oturacağım? Şevval bacaklarını açtı. Ya Betro'da girerken onu yaptım biliyor musun? Şey var. En sevdiğim şey. böyle benim cüsleminin 8 katı bir adam oturuyor. Ya adam böyle ama o kadar rahat ki. Ya. Sanki evinin salonunda gerçekten. Hmm böyle rahat rahat. Ama da böyle normalde bacak bacak üstüne atmışım. Yani rahatım da anladın mı? Yani rahatımı kaçırmak da istemem. Ama adamı uyuz oldum ya böyle rahat indirdim bacağımı sadece. Ahesli. Şey, Ahesli. Bir ah, açtım tamam mı? Bacak. Adamın bir de uykuluyor yani. Uyukladığı için de biraz yayılmış. Valla böyle bir sıçradı. Ne oluyor? Adamın hani sıçrayışı mı? Ben uykusu bozuldu. Böyle rahatı kaçtı falan filan ya böyle hafifçe sırıttım. Karşı geldi <gülüyor> <Güler de> beni. <gülüyor> <gülüyor> hani orada ufak çatlı bir performans sergiliyor. <gülüyor> Kadın ben diye. <gülüyor> ya benim orada şey oluyorum ya yani. Ya mesela kızıyorum, bacağını böyle ittiriyorum ya da şey yapıyorum ama o temas halinde hiç hoşuma gitmiyor evet, ve benim yani kişisel evet, alanıma evet. bir saldırı yapıyorsun ya bu şeyler de bu aralar beni çok germeye başladı işte otobüs, metrobüs, metro bilmem çok sıkışık ve insanlar işte o merdivenleri olsun olsun asla senin kişisel bir alanın yok, yok. Bunun asla bir saygı yok yani ne <gülüyor> buna böyle bir yani tecavüz edeceğim, tecavü öyle bir halde. Öyle, öyle alanı tecavüz edecek. Ve yani. korkunç ya. yani bu. Ya bu dokunma halini peki yani bu kadar travma falan bir şey tamam da yani. Ya ben istemiyorum ya elerimi vuruyorum. Yapacağım. Yani hani böyle tak bir diye vuruyorum, sonra o çekiyorum, sonra onun açtığı alandan böyle devam ediyorum. Birden vurunca. Çok kısa bir temas sahne oluyor. Değer ona. İşte <gülüyor> bir kısmı biraz fazla kalas olduğu için anlamıyorlar da. Yani Mesela ittiriyorsun onu da anlamıyor mesela. Bir evet, de şöyle tabii. şeyler yapıyorum şey, şey, bazen. Bir de şey bu da sanıyor mesela. Evet. Yani. Ben bazen şöyle yani şeyler yapıyorum. Dokunamam. İşe yarıyor. Yani en eriyor. ufak bir dokunma ve hele benim için mesela bu şey olur yani hani hmm. işte bana baksana. Evet ha. ben istemiyorum ben zaten yani dokunmak Öyle bir, öyle bir şey... Yoksa kafalarını kıralım, hiç sorun değil yani. O ayrı. Ya bazen mesela oturur, oturmaya başlayacaksın. Sen yeni gelmişsin bir tane yer boş, sağında ya da bir adam var ama böyle oturuyor yani. Bacaklarını yaya yaya oturuyor ve senin oraya oturacak anlamda hiçbir böyle kıpırdanma isteği yaratmıyor. başına duruyorum böyle bilgisayar. Hani sanki doğal alanı zaten onun toplanmasıyla, beni fark etmediği için ancak toplanmıyor olabilirim işçesine, hiç varsaymıyorum. Duruyorum böyle. Bir milim çekiyor lütfen. Biraz daha duruyorum sadece. O yani koltuğa oturmak istedim. Beltekten şekilde. Koltuğa ve adamın gözüne dikip böyle duruyorum. Bir adama bakıyorum bir koltuğa biraz daha çekiyor, biraz daha çekiyor. <gülüyor> sonra göz göze geliriz. Ya yapıyorum <gülüyor> mutsuz oluyorum. Biraz deniyorum 3 saniye sonra yine. Üç... Ama gerçekten çok şiş şiş filolar yani. Gerçekten <gülüyor> aslında yapmak zorunda olduğu bir şey. Normalde kimse istemiyor ama onlardan Birisinin istiyor olmasına başında dikilemamasına şaşırıyorlar. Bir yapın, çok eğlenceli. Suratlarını görmek falan, birer biri, birer <gülüyor> birer birer birer, <gülüyor> pazarlıkta çekmeleri, <Terörist>. bacakları... <gülüyor> ya çok eğlenceli. Troll troll. Gezi zamanı, yemek almak için neydi o? Selfie servislerden birine girdik böyle. <gülüyor> Bizden önce de üç tane memur şey var, var misin, yani. Bir Devam benden yarı yarılar yani, şöyle polisten. Ondan sonra tepsi alıp e, kolduk diyelim. Te ...tepsiyle alıyorsun falan filan. İsim Gül geçti böyle. Önce onlar geçti, sonra İsim Gül, sonra ben geçeceğim <gülüyor> sıraya. İsim, ben böyle bakıyorum adamlar, İsim Gül böyle bakıyorum. <gülüyor> de, yukarı bakıyor şey var ne ben anlatıyorum. <gülüyor> Dükkan benim olsa ben size ekmek su vermem dedi. <gülüyor> Çok aşkım gizli zamanı. Yani normalde de denir bence de gizli zaman on kere denir. Herkes yapmıştır öyle şeyler. <gülüyor> Yapmadınız mı kız? Yapmışsınızdır. <gülüyor> Şey ben yapamazdım da şeyi indirmek esas. Evet. evet. Böyle gözlerine baka baka. Bu küçük çocuk polis karakolu var ya Cihan e doğru giderken. Ah, ah, ama onun oradan böyle. O karakolun önüne şey koymuşlar. Böyle Barikat. demir barier koymuşlar. Küçüklerden böyle metal, metal bir şey falan. Bizi bir arkadaşa gidiyoruz falan. Üç, üç kadınız yani. Bu böyle geldikleri aruz gibi. Böyle, böyle neler neler lan <gülüyor> lan gümdüydü. Ama bariyerin de bayağı zek bir şey. <gülüyor> Arabana şey. <gülüyor> şeyler falan dadan da ellerinde bu gırgır. Bir de Çüksek polislerin gözüne falan. bakıyorum falan böyle. Ay makyajıyla falan duruyor onlar. Evet. Evet, aynen, Ne evet, oldu? O... Ne yapıyorsun falan dedi böyle. Şehrde adamlar yani hani ne oluyor? <gülüyor> bu ne cüret yani hadi. Dile dile yapmıyor yani. Gitsin gitsin tek falan da atmıyor. Yani bu zaten ben bunu her gün yaparım. <gülüyor> Sonra sordu Blis, ne oluyor? Pardon, ne şeydin mi? Sevmedim. Yolun ortasında duruyordu falan. <gülüyor> Deyip devam ettim. Bu burada durmasın. Bunun yerini beğenmedim burada. Yolunu kapatıyor. Burada olmamış renk uyumu yok. <gülüyor> Bence şaşkınlıklarından başıma bir şey gelmiyor. Yani ya delil de o deli olarak. Evet. <gülüyor> <evet. gülüyor> <Yani, gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl cüret eder? Hani bir şey var ya deli ya başbakan çocuğu. Bir şey olması lazım ki bu kadar gelip gözlerine bakar. Bu sokak bizim. <gülüyor> Bence o yüzden başıma bir şey gelmiyor. O güvenle yapıyorsun sen. Bilmiyorum. Bence başıma bir şey gelmediği için de yapmaya devam ben Bir gün gelince anlayacağım. Allah ama gelemiyor işte bu yüzden de. Ya hepimiz hepştik yani. Yani hani bunu da böyle bir standart haline getirmeyelim mi? Dünyada manyak çok. Yani yani bununla motive olmayalım ama doğru. Olmalı. Geçen hafta da bir delirdi zaten. <gülüyor> hani de. <gülüyor> ne oldu? Üç saniyede. de kapıyı çevirdim, bir daha çevirdim ismi <gülüyor> Gül, <gülüyor> başka bir ismi falan. Böyle bir şey yok. O kadar yükseldik ya. yani. O kadar yükselmişken biz o kadar yükselmiş olamazardı falan. Anamazardı ama. Çok haklıydık evet, evet. ama bence. Yani, yani biz biz 5-6 kadın vedalaşıyoruz ve aramızdan 2 tanesi birbirini öpüyor. Bu densiz, yoldan geçerken kendi videosunu çeker gibi istikler oluyor bunlar. Öpüşen çifti çekti. Ve dağılma halindeydik, sohbet halindeydik. Bir noktada fark ettim. Sizi uyarıp tekrar onu yakalamak zor olacaktı. Gözden kaybolacaktı. Gittim Bu ya arada sen biz başka istikamette, İsmigül bizden ayrılıyor, başka istikamette. Aslında ev yani. çalışıyorum, evet. Ama o ara gözüme takıldı. Sen ne yaptın, ne yapıyorsun sen dedim. Kendimi çektim, bakacağım mı, merak ediyor mu dedi böyle yavşak yavşak. Çıkar, görelim Enda'mını, çok merak ediyorum dedim. <Gülüyor> Çıkardı, tabii ki videoda bizimkiler vardı yani. Sonu sildirdim ve böyle geçmedi yani hırsım. Sadece silmesi kesmedi. Böyle ittim kalktım, şimdi defol git bir daha da böyle şeyler yapma diye. Sonra sizi buldum ama vedalaşıyorduk ve sizin de bilmenizi istedim çünkü aynı yöne gidiyordunuz. Bir de biraz daha uğraşalım istedim galiba adamla. Hı hı. Bağırıyorum böyle, şu adam var ya sizin <gülüyor> videonuzu çekti diye. Sonra zaten. <gülüyor> Sonrasında bence güzel hırpaladık onu. Bence Ama bir de. noktada ben gerçekten sinirlendim. Çünkü bağırarak yani sinirlendim. Tabi tabi adamı baya hırpaladık. Hırpaladık yani. Lütfen çoğu CDT yaz biraz daha. Böyle olduk. şey ya yani Şöyle iki arkadaşı daha vardı değil mi? O zaman ya biz baktılar. adamın iki arkadaşı daha olduğunu hikayenin sonunda öğrendik. Çünkü ikisi de bir satış yaptı arkadaş. Anında yok oldular. Böyle çocuklar <gülüyor> hemen böyle geriye falan gitmişler. Yani bu ona da çıldırdı. Mahmut Yılmaz diye gidiyorsunuz bana. O kadar Nasıl sinirlendi bağırıyor? ki gelip de çok hiçbir şey yapmamalarına ya. ve bizden korkmalarına o kadar sinirlendi çok ki bağırıp etmeye başladık. Başladı ya sürekli birinin bir şey. anına koyuyordu zaten. ya tabii son bağırmadı ama Yuma sizin anına koyayım gibi. <gülüyor> <günü. gülüyor> en <Ve> son <gülüyor> Mahmut Yuma'sı da koydu. Sonra bir sürü tekleyip yan sokağa attık iyice. Çok güzel. gittik bayağı yani. Zaten yani, çok korktu. Hani eli kolunu bile kaldıramadı ya o korkuyla. Ya şöyle Ve yandaşları da gelmedi ya. Bütün iktidar iktidar yıkıldı orada. Gitti ve şey hani dönüp Onlara da bakıp gördü yani aslında, içten içe o korkularını, Herkesi evet gibi, aynen öyle yani. bitti işte o bütün o saydığımız, konuştuğumuz o performatik, o işte konformist alan falan aslında korktuğun şey yani. Bir tane, bir şey. Bir, tane. Yani, bir şey yerdik ama onu da göz aldık. Ne yiyeceğiz, fevbe! Azzardık ama onu yapabiliriz çünkü tam olarak hani şöyle burnumda burnumla şu da gibi eminim bir daha bu kadar rahat davranamış. Evet, Amaç bu zaten. Ya şöyle bir şey var, şey var, aslında fiziksel müdahalede bulunduk adama ki hani bir yerde taciz tamam biz de taciz ettik adam yani şöyle tutup i tek bir i tek bir tek bir adamı böyle sürdük sürdük, sürdük ve şey yani hani bedensel temas yok adam böyle bayağı tekrarladı falan ama bilerek yapıyoruz yani. yani ben o adamı hani sen diyorsun elimi sürmek bile istemem gerçekten yani normal şartlarda parmağımın ucunu dokundurmam ben orada ama Ama orada onu bilerek hepimiz bir anda yaptık. Çünkü o iktidar böyle sarsıldı, sarsıldı Fatahük'te falan bir anda yerde bir oldu. ya. Mahmut'ta, Yılmaz'ta satınca yani. böyle yerle bir oldu. Dediğin gibi Çok adam bir daha yani. yani beş kere, yedi kere falan düşünecek yani. Eee ben köyden geldim, Ay çektim modunda takılacak. Öyle de bir savunma yaptı yani. Öyle dediği yani. için böyle söylüyor bu arada. Ben, ben köyden şey, geldim. Şey, bir böyle bir savunma bize yaptı ya. bize ya. Yani. Ben köyden geldim, Antep'liyim. Bunu açıklıyor bir de böyle yalancı gerçek. Kötü bir yalan. Ucuz bir yalan. Ucuz yalan başka yerden yakalamaya çalışıyor. Hani böyle bakıyor hani ağzı raf yapıyor bu insanların işte başka yerden yakalıyor. Sağ yerden ezilenler evet. ezilenin evet. iktidarını kuracak. Evet, Yerler be oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve şey gibi mesela vurmadık da bak vursak o kadar sinirlenme biri, o da geri vurma hakkı filan Böyle daha aşağılayıcı bir şey. Şöyle omuzundan tutup minişik bir hareketle ittirmek. Hani bir yürü git sanırım. Titsinerek yani. hani, böyle çiğ ha. şey, evet, böyle psikokarne, çamaşırı şöyle parmağınca Öyle yani. Mesajı şöyle almış o. Şöyle tutun tutun. Arkadaşlar bile tutu. tutu. almış mesajı. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. Arkadaşlar da <gülüyor> dayılmaz ya, önden aldı zaten. <gülüyor> zaten ben zaten bak, farkında fark de bile değillerdi. <gülüyor> evet. Şimdi ben önceden gittim ya, bizim kızlar farkında değillerken gittikten sonra geri döndüm de onlara söylemeye. Onlar üç kişinin varlığının farkınız zilermiş. Sadece bu adamı fark etmişler. O kadar yoklardı. Piyasada hani. Şey, videoyu sildirdiği yerde aynen. durdu böyle tek başına. Diğer ikisi. O tek başına yürümeye devam etti ve gelmiyor arada. Sonra sokakta Mahmut'la Yılmaz'a doğru adımı şöyle bir savurdum. Hadi git <gülüyor> Mahmut'la Yılmaz Allah falan versin. <gülüyor> git ve gözünüzü görmesin diye. Sonra gülerek yolunuza devam yani bozulmadı ettik. Yani. Şu hayat hepimizin <gülüyor> yükselerek bunu dinliyor <gülüyor> olması. Böyle yavaş yavaş yükseldik. <gülüyor> Benim mesela gerçekten sinirlerim bozulmamıştı. Sadece cüretine kızmıştım. Böyle titreme ve sinir şeyde geldi. Bir yere kadar alttan almaya çalıştı, toparmaya çalıştı filan böyle ama asla özür dilemiyor. Hani samimi bir özür duygusu yok. Sadece nasıl sıyrılırım, hangi cümlelerle sıyrılırım bu işin içinden diye deniyor. Sonra artık o kadar çok iteklemek onu da sinirli bozuyor ve bağırmaya başladı. Bir yerde, tek bir anda böyle bas bas bağırıyor. Çünkü insanlar bakmaya başladı onun hmm. iteklemesini görüyorlardı. Rezil Orada rezilliği hissetti, o hisyattan sonra çıldırdı ve... Sonra biz daha çok bağırdık. Şey diye ama, bağırarak dizisin ne sanıyorsun öyle öyle diye. Şok oldu. Hani bağırmasına karşı bağırma beklemiyor çünkü. Her şey alabilirim ama bağırmak beklemiyorum. Üç kat bas sesle bütün istiklal durdu bir an. Denk yani gelebileceği en yanlış insanlara denk geldi. Galiba evet. Ona göre Galatasaray'deyiz. Galatasaray'deyiz. <gülüyor> <gülüyor> dizi gibi ne ararsan var, ona göre Galatasaray yani. <gülüyor> 80'li yıllarda sinemalarda böyle işte bir erotik filmler var, bir böyle arabesk filmler furyası var. Böyle Ferdi Tayfur falan filmler falan filmler. Bir de karate filmleri çok vardı böyle. Biz de ilk defa sinemeye başladık işte çocukluğumuzda. İlk, ilk sinemalarımız o ya filmler. Yalnız ağlak Ferdi Tayfur'u sonra karate <gülüyor> düşündüm. ya. <gülüyor> <gülüyor> böyle filmler vardı sinemalara gelen filmler. Yabancı filmler dışında böyle filmler vardı falan. Böyle karate filmlerinden sonra yükselirdi karate filmini seyrettiğin zaman böyle ya Haraketler yapmaya kalkardık falan, havaları zıplardık, taikme atardık. Şimdi ben canım çıkıp da adam dövmek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> e o kadar yükseldi Aynen yani mi? değil mi? İstiklal doludur bebeğim, çıkış tabii. <gülüyor> Yap <yapıyoruz>, bu <gülüyor> yaparız yani, Kalabalığı <gülüyor> zaten. Allah zaten 11. Dövülmek isteyen adamlar <gülüyor> <Gunster gülüyor> <o> Margaz <mu? ayız. gülüyor> Eh bir şarkı idah kapatalım o zaman. E, Yavaşlan topuyor da. Şey bu Arkes... mi? Benim söyledi bir şarkı var, çalarız mı? Valla işte, bu şarkı, şarkı... şey vale gelsin. Zaten Herk... anında hemen. Bana bu gece bir koca da ağzında o <gülüyor> Hayır, o o kadar da değil lütfen arkadaşlar. Evet, ya azıcık evet, ama şarkı öyle aşkım. <gülüyor> aşkım şarkı öyle ben ne yapayım? Alo kadar. Ezginin gene sesleniyorum değiştir. Ay arada ciserkek istemiş kadın, ne olacak ya? <gülüyor> E biz e, bunu. Sonra ya. kendi aramızda evet. devam ettirelim o zaman. Neyse kapatıyorum bu mu? muhabbeti. <gülüyor> ya ya tamam olur ama öyle bir şarkı var. O bana bu gece lazım. O da bu gece <gülüyor> lazım. Ya, bilmiyor musunuz? Evet şans hocam sen. Şeyin ezgin dün 10 kas yapıştı. Çok da güzeldi be. <gülüyor> <Ezginliğin>. Ama <işte, gülüyor> okey tamam. <Anladım>. <gülüyor> <gülüyor> o şarkıyı kastettiniz <gülüyor> <şanlıdır>. tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Kusurum Zatım gülüyor> <atıyor> <gülüyor> Can. Lütfen kapatabilir miyiz artık programı? İyi. <gülüyor> <gülüyor> bir daha gibi yapalım. Hocam yeter artık. Şimdi sonra devam edeceğiz. <gülüyor> Yaptım o kadar. <gülüyor> <mı? gülüyor> <gülüyor> Yaptım mı hani? Vedalaşacağız mı ona göre şimdi yapalım. Tabii tabii vedalaşacağız. E ben bir saattir ne diyorum ya? Hayır şimdi bay bay falan diyeceğiz mi? şarkıdan mı sonra yapacağız? Yok böyle? şimdi yapacağız. Hadi bay bay. Bye. Bye. Şarjı. Ya biz Triton diyoruz hani. Evet onu diyorum işte. Evet. evet, kliton gezegen olarak diyebiliriz. Ya bir diye çeşit girelim Şevval'e bir geldiği için evet. böyle Ay, bir evet. sakin olun ya. Şevval anlamadı bile ne olur. Ne yapıyor bu manyak? Da. Arkadaşlar bu güzel gece için hepinize en başta da bizi böyle mutlu ettiği için Şevval'e teşekkür ediyoruz. Evet. Bu Çok güzel. <gülüyor> Tam böyle bir, bir şey. Var. şey var. Back ben de teşekkür için. ederim. Okey normaline dönebiliriz. Geçilmiş bu. Evet ya ne yapcınız ya? Evet, yine gelir ya o Cliton. Yazı olan Ben rutinleri sağlamıyorsam Cliton gelecek olan diyeceğiz. Evet. tutuyor evet. Hadi. 3 2 1. Cliton gezegen olan